Oh yeah. çek Merhaba kainat. Bugün 28 Şubat, Pazartesi. Yıl 2011, ay 2, gün 59, Kasım 113. 1432, Hicri-i 25, 1426, Rumi Şubat 15. Leyleklerin gelme zamanı. Fırtına. Günün tarihi. 24 yıl önce bugün, 28 Şubat 1987'de İsveç Başbakanı Uluf Palme cinayete kurban gitti. Yemek listesi gün 59. Etli kuru bamya, pilav, salata, keşkül. Büyük saatli marif takvimi. Her dressed in blue See the sky in front of you Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 Açık Radyo.com ve Açık Gazetesi onun ilk haftanın ilk Açık Gazetesi'ni yapıyoruz. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'la berabersiniz. Günaydın. Günaydın. Bir günaydın da Brian Hopkins, Louis Brian Hopkins'e Brian Jones diye biliniyor aslında. İngiliz müzisyen ve Rolling Stones'un da kurucu elemanlarından bir tanesi. Onun doğum günüydü. 1942'de doğmuştu kendisi. Bugün 28 Şubat'ta 1969'da da çok genç yaşta hayata veda etti. Grubun kurucu elemanlarından olmasına rağmen sonradan ikinci plana da geçmişti. Ve uyuşturucu bazı maddeler kullanma problemi de vardı. Sonra ölü bulundu. Kendi yüzme havuzunda 1969'da yerine MacTaylor geçmişti Stones'un. Evet, çok sayıda gitar, armonika gibi çok sayıda alet çalıyor sitar marimba. Bu parçada da She's a Rainbow adlı bu güzel parçada da Melotron çalıyordu kendisi. Günaydın dedik ve başladık programımıza. Evet yani şimdi bu programa başladığımız sırada Libya'daki zorba diktatör ve çocukları, paralı askerleri ve kiralı kaydutlarıyla halka karşı son sığınak. Trablus'ta umutsuz fakat maalesef muhtemelen de kanlı olabilecek, muhtemelen kanlı bir cephe muharebesine hazırlanıyor. Evet, e, Trablus'ta hani... E, Kapana kısılmış gibi gözükse de Libya 6,5 milyonluk nüfusa sahip bir ülke ve bunların yaklaşık 2 milyonu Trablus'ta yaşıyor. Hafta sonu Kaddafi tarafından yapılan açıklamalarda zamanı geldiğinde tüm Libyalıları silahlandıracağız, depoları açacağız, herkes gidecek silah alacak şeklinde. Evet önemli açıklamalar da yaptı. Biraz böyle kabuk tiyatrosundaki şeyler gibi Japonların geleneksel maskelerle ve makyajlarla yapılıyor. Yani böyle iki yumruk havada resim gibi oyunda canlandırılan ana karakterin altını çizmek için resim gibi poz veriyor. Ve heyecan ve etkiyi artırmak için de yüksek sesle oyuncunun adı bağırılıyor. Kaddafi diye filan. Halk onu seviyor. Kaddafi seviyor diye şeyler var. Ve yüzdeki hatları da sonsuza kadar donduran o makyajda yani Botox canlandırılan karakterin özelliklerini göstermek üzere çok abartılı böyle. Yerine göre müşfik ve babacan, halkın babası, dedesi hatta. Ama yerine göre de kahhar, mahvedici diye Böyle bir şey var. Çok hatta tuhaf tuhaf da şeyler söylemiş durumda. Vallahi Yeşil işte, meydanında. Yerine göre değiştirilebiliyor ama hani ben değiştiğini görmedim. E, yani Güzel şeyler de söylemiş mesela. Hadi gençler sokaklarda, meydanlarda rahat olun. Sabaha kadar sokaklarda kalın isterseniz. Dans edin, şarkı söyleyin, mutlu olun. Sonra aniden ton değişiyor. Ama yüksek biçimde denize devam edin. Gerekirse işte senin de dediğin tüm silah depoları açılır. Yeşil bayrak göklerde olduğu sürece onurlu bir hayatımız olur filan diye konuşma yapmış. Bir dinleyelim bak. An answer to the agent Reply to the liars. Reply to the mass media, the media of lies, the mass media. The mass lies. This is the great people of Libya. You are the fruit of the revolution. You are the enthusiastic youth of the revolution. You see pride and dignity in revolution. You see history and glory revolution. It is the jihad of the heroes. It is the revolution that gave birth to It is the revolution that we set up memorials. I am among the public. We will continue to fight. Evet yani işte Ömer Muhtar'ın da adını verip biz devrim yaptık siz devrimin çocuklarısınız diyor. Hangi devrim? Geçenlerde de bir devrimciler kazanacak demişti daha olayların başında. O başka bir devrimi kastediyor herhalde. Kendi sosyalist, cevahi, cemahiriye, cevahir gibi bir şey aslında hmm. cemahiriyeyi kurdu. Aslında Erbakan'ın da, dün haber vereyim, onunla da ciddi bir şey vardı. Devrim, bizim devrim sizi beter eder filan gibi laflar etmişti Erbakan ziyaretine gittiği zaman Kaddafi'nin onu da hatırladığım verdim şimdi evet e, burada evet haber olmuştu ben de hatırladım şimdi işte e, rezil olduk falan şeklinde şeyler çıkmıştı diye hatırlıyorum evet, evet yani böyle bir durum yani ama e, yani Obama bu arada halkını ateş açan bir yönetim meşruiyetini yitirmiştir artık ve gitmelidir. dir diye de bir konuşma yaptı Başkan Obama. Birleşmiş Milletlerde şeylerde verilirken Libya için yaptırım kararları alındı. Evet onlardan aslında belki kısaca bahsetmek gerekir yaptırım kararlarından ee, silah satışı yasaklandı Libya'ya. örneğin. Silah mı satılıyormuş daha önce? Daha evet. Yani bir on gün önce Britanya işte bu uzun damlulu suikast silahlarından, e, keskin nişancı tüfeklerinden suikast silahı demeyeyim. Belki başka bir amacı vardır silah bilmiyorum. E, satmış. Şimdi onlar yasaklanmış. Bir de Kaddafi'nin oğulları ve çocukları yani dört oğlu bir de kızı var galiba. Öyle evet bir çocuğu var. Ya da altı. Benim bildiğim kadarıyla. Kızı. İşte onların servetleri konusunda dondurulma kararları filan alınıyor. Bir de ama önemli bir şey var. Yani uluslararası... uluslararası ceza mahkemesine e, sevgi söz konusu olabilecek. Eğer yakalanırsa herhangi bir yerde. Bu evet. arada Obama'nın yalnız sözünü pardon e, tamamlarken yani şöyle bir eleştiri de yapılabilir belki. Yani bu yönetim meşruiyetini yitirmiştir diyor ve e, Demokratik büyük bir laf etmiş gibi oluyor ama gerçekte hem çok geç hem de daha önemlisi yanlış ve eksik bir açıklama bu. Kendi halkı filan yoktur diktatörlerin öyle. Yani, demokratik meşruiyeti de yoktur genelde. Evet demokratik meşruiyeti de yoktur. Yani diktatörlerin öyle halkları olmaz. İkincisi daha en başından beri meşruiyeti de yoktu zaten darbe yaparak gelmişti. Ve sadece onunla silah ve enerji çıkarları filan açısından ilişki kuran riyakar ve çıkarcı Batı'nın gözünde bir mevcut. Ama ettim. siz bu açıklamada tek yani yanlış ve eksiklik olarak bunu mu görüyorsunuz? Ben de bir başka karşı açıklama getireyim Obama'dan. Örneğin hmm. Bahreyn'de yaptığı bir açıklama var Obama'nın. Şöyle demiş orada da. Kral el halife tarafından... ...Kamine'de önemli değişiklikler yapılacağına ve e, reform yapılacağına ilişkin verilen taahhütlerin arkasındayım. Daha doğrusu bu, memnuniyetle karşılıyorum demiş bunları. Bahreyn'de değil? Evet Bahreyn'de. Artık tamam gerek yok şeklinde. Ama orada da benim bildiğim kadarıyla halkına şiddet uygulayan bir rejim var. Hatta Libya'dan önce orada bir şiddet uygulanması söz konusu oldu. Fark nedir derseniz bir beşinci filo farkı var sanıyorum orada. Evet duran. önemli bir fark o tabii. Şimdi Libya'da zaten herhangi bir haber alma imkanı da yoktu. Bütün şeyleri, başta El Cezire olmak üzere hepsini batı medyasını işte demin verdiğimiz seste de duyduğumuz gibi yalancı medya, e, düşmanların medyası onlara ölüm filan gibi laflar ediyor. Kitle medya, medyası kitle yalanlar gibisinden bir paralellik kurdu aslında. Evet. Ee, Haksız sayılmaz. Orada yani. evet yani. <gülüyor> Ama yani medyayı tamamen devre dışı bıraktı herhangi bir şekilde. Hatta sosyal paylaşım sitelerini de Facebook, Twitter gibi çok Mısır'da, Tunus'ta çok kullanıldığını başarıyla kullanıldığını gördüğümüz şeyleri de yasakladı. Telefonları da kesti. Yani oradan tahliye edilenler de Türkiye'nin oldukça başarılı bir operasyonla aslında tahliye ettiği. Vatandaşlarını filan da çok zor ancak kabidelerin yardımıyla verilen telefonlarla filan haberleşme yapılabildi. Yani asıl bütünüyle vatandaş gazetecilerine kaldı yani Libya'dan öğreneceğimiz şeyler. Onların cep telefonlarıyla çekebildiği ve iletebildiği görüntülerle çok korkunç görüntüler de vardı. Fakat pek çok şehirde düştü elinde. Şimdi ne var? Mitsurata'da. E Devrimcilerin yani Gaddafi'ye devirmek isteyenlerin eline geçmiş durumda. Yani bir çeşit makas alma gibi bir durum var. Evet hatta ee, yani. Gaddafi'nin oğlu Seyfil İslam ülkede yaşamın normal seyrettiği mi tırnak içinde söyledi. E, bunu kanıtlamak için seçilmiş bazı medya mensuplarını bir tur düzenledi. Z Zaviye kentine falan götürüldü ama... Biraz ters tepti bu tur çünkü Zaviye kenti tamamen isyancıların ortasındaymış yani elindeymiş. Ve düştü o evet. Zaviye kenti de yani bir yandan Misurata bir yandan da Zaviye kentiyle sıkıştırılmış durumda, kıskaca alınmış durumda. Ama tabii senin de dediğin gibi paralı askerler var acayip ve şeyler de var yani. Ee, çok... Parayla tutulmuş herhalde. Haydutlar filan da var. Bir takım genç insanlar. He. Onlar da halkı yani El Zaviye kentini de geri alma teşebbüsleri de vardı. Son baktığımda durumda böyle bir şey vardı. Fakat Trablus e, Trablus diyorum Bingazide tamamen hayat normale dönüyor artık. Bir takım komitelerle yönetiyorlar. Ve El Cezire'de ilginç bir şey vardı. E, adamın iyice paranoid olduğunu gösteren belirtiler nükleer bomba sığınağına girdiler. Gaddafi'nin. Böyle bütün İsveç'ten Amerika'dan elde edilmiş filtreler falan, aylarca kalabilecek şekilde. Belki de orada kalır artık. Belki de oradadır zaten. Orada kalıyordur onu da bilmiyoruz. Ee, gerçi oraya girdi mi çıkamıyor değil mi belli bir süre? Öyle bir şey de evet, olsa gerek. Ben de bu zaten. Hmm. Ha Bingazi de pardon ben e yanlış anladım. Zaten anlamadım. onun için El e Anladım. Ben de o verilen turun kapsamında zannettim bunu yanlış anlamışım. Şey de var tabii e, Batı'da işte e, bazı gazetelerde Kaddafi gittikten sonra ne olacak yönünde bir e, düşünceler de belirmeye başladı. İşte ciddi bir orada e, bir muhalefet olmadığı için yani daha doğrusu muhalefetin liderliği olmadığı için bunları aktarayım. Kadırfi'den sonra ciddi bir iktidar boşluğu olabilir ve belki de işte burası önemli büyük düşman El Kaide gelebilir ee, şeklinde yorumlar da vardı ama şu ana kadar böyle bir şey olmadığı görüldü. İşte Bingazi'de bir e, geçiş dönemi hükümeti kurulması yönünde çalışmalar başladı. Eski Adalet Bakanı Elcilili de bir komite ee, kurdu zaten. Evet, bu halk komitesi kurdu ve tamamen uluslararası hukuk çerçevesi içinde. Normal seçimlerin bir an önce yapılabileceği demokratik bir ülke haline getirmek için çalışmalara başlıyoruz diye bir açıklama yaptı. Böyle bir açıklama yaptı ama yani sonuçta iki hafta öncesine kadar Kadhafi'nin edalet bakanı olan bir insandan gelince ben biraz tereddütle yaklaşıyorum buna da bunu da söyleyeyim yani. Evet aynen öyle ama gene de açıklaması böyleydi de. Çünkü söylemde Kaddafi de şey. Devrim yaptık. Devrimci işte. Bayağı demokrat falan yani konuştuğu zaman. Evet. Yüzlerce protestocu aslında yalnız. Bayağı riskleri de göz alarak her tarafta bu. Zaviye'de mesela Zaviye mi nasıl okunacağını tam bilmiyoruz. Bazı e, askeri kampları basıp silahlar da ele geçirmişler ve savunmaya da hazırlanıyorlar. Burada sonuna kadar yani rotasyon yapan gö gö gözetleme grupları kurduk. Ve heyetlerle kuruyoruz, koruyoruz şey diyorlar. Bu arada e, bölgeden, daha doğrusu ülkeden Libya'dan e, çekilme de başladı. İşte örneğin hafta sonu Britanya oradaki erkeklerini geçici olarak kapatmış. SAS komandoları da yolladı elit birlikler ve 150 elli kişiyi mine, tas, e, oradan Taşıdı, evet ama hala Britanya vatandaşı olduğu söyleniyor Libya'da e, elçisi oradaki şu anda e, sanıyorum Türkiye ile beraber çalışacakmış hatta dışları İngiltere dışlarından yapılan açıklamaya göre geçici olarak Libya'daki e, Britanya çıkarlarını Türkiye temsil edecekmiş ne demekse bilmiyorum ben bunu hani herhalde basit en basit işte konsolosluk elçilik görevlerini mi yapacak? O anlama geliyor olsa gerek. Evet Libya'daki durumun yani mesela çeşitli e, tanıklıklardan da işte kabile liderlerine sığınarak korunabilen Türkler de yapılan konuşmalar filan var. Hatta elimizde bir ses daha var. Trabluslu bir genç de e, şeyin e, gökten böyle yağmur gibi e, kurşun yağdığını da söylüyor. İstersen ona da birazcık kulaklığı verelim. We're just praying. Uh, the shooting started, and as people came out, they were shooting at people. So a lot of my neighbor uh, today died. My other brother was having a bullet that hit him in his uh, leg as well. And uh, the situation is, is horrible here. It's Korkunç bir durum olduğunu söyleyen de Trabluslu bir genç komşularının e, vurulduğu gözlerinin önünde öldüğünü söylüyor havadan. Yağmur gibi kurşun düştüğünü ve kardeşlerinden birinin de kurşun yediğini filan anlatıyordu. Korkunç bir durum var diyordu BBC'ye verdiği bir demeçle. Evet e, zaten Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği rakam da şu ana kadar e, bin kişinin on gün içinde öldürülmüş olduğu yönünde ama bu rakamın çok daha fazla olduğundan şüpheleniliyor çünkü öldürülenler öyle. Bırakılmıyor, başka yerlere taşınıyor. Artık toplu mezarına koyuyorlar. Ne yapıyorlar bilmiyorum. E, bu arada e, bugün de Cenevre'de çeşitli ülkelerden dışları bakanları bir araya geliyor ve ortak bir e, tavır belirlemeye çalışacaklar Libya'ya karşı tutunulacak. Evet, Birleşmiş Milletler'in yaptırımı da e, özellikle işte Muammer Kaddafi ile oğulları Sayfül İslam, İslam'ın kılıcı demek galiba o. Allah'ın kızıca gibi bir anlamı var. Sa Sadi Kaddafi var, Hamis Kaddafi var. Ayşe Kaddafi var. Bir Saddam Hüseyin'in mesela savunma hattında da yer almış. Yani avukatları arasında kendisi böyle bir ekiple onların bütün servetlerine de vaziyet etme şeyi deniyor, konsun deniyor. Ee, şimdi e, Livyalı bir pilottan da Malta'ya ilginç bir suçlama geldi onu biliyor musunuz? Yok, Ki, bilmiyorum. Bize terörist gibi davrandılar diyor. Uçakları indirdiler ya ikisini hmm. halkın üstüne ateş açmayı reddedince hemen enterne etmişler filan bunu. Malta'da kendine göre bir şey uyguluyor işte. <gülüyor> e, tabii canım yani hani e, genel geçer AB göç politikalarıyla son derece uyumlu bir tutum sergilemiş. Ee, bu arada ben bir iyi haber vereyim. İtalya Libya ile 2008'de imzalamış olduğu dostluk anlaşmasını fiilen askıya almış. Bravo, bravi, bravi. Yani bu hakikaten insanın bayağı... Ama fiilen askıya almış yani. De facto. Evet. Frattini de facto demiş değil mi? Evet müthiş yani. Pilot da şey diyor, Malta Avrupa Birliği üyesi bir ülke uluslararası standartları uygulamak zorunda, bize terörist gibi davrandı, gerçekten inanamadım demiş. Evet, naif bir pilotmuş biraz. <gülüyor> ee, bunun Bu arada bölgede yaşanan e, olayların Avrupa'da da yankıları devam ediyor. Fransa Dışişleri Bakanı gitti. Evet. Ee, bu Tunus'ta Binali'nin uçağına bindiği söyleniyordu işte Binali ile daha doğrusu bağlantıları olduğu işte tatil yaparken ona yakın iş adamların e, şeylerini, uçaklarını ve yerlerini kullandığı vesaire. Ayrıca tatil sitelerinde anası babası rezidanslar almış işletiyorlar filan. Evet. Benim baba annemle babamla mali işlerim ayrı diyordu. O gitti ama bir şeyler diyor ayrı sonunda. Evet gitti. Hatta ilk olaylar çıktığında da yardım Olayların giderilmesi için yardım teklif ettiği de ee, biliniyordu. Alio Marie'nin e, yerine gel kim geldi? Alain Juppe geldi Oo. yerine. Alain Juppe de 2010'da Sarkozy'nin kabinesine e, savunma bakanı olarak e, dönebilmişti. E, neden dönebilmişti? Çünkü uzun bir süredir siyasette pek e, bulaşamıyordu diyelim. Çünkü 2004'te e, kamu fonlarını, kamu kaynaklarını kötüye kullanmaktan bir ceberlezi durumu olmuş yani. Evet. E ama bundan sonra yapmayacaktır artık. Vallahi bilmiyoruz işte Fransa'nın dışları bakın oldu. Yapacak mı yapmayacak mı bilmiyoruz hani. Suçunun herhalde cezasını çekmiştir diye tahmin ediyorum yeni görevine geldiğinde. Ve pişmanlık dilekçesi de vermiştir herhalde. Tahminen vermiştir. Ve ilk konuşmasında da Fransız gençleri dans edin, şarkı söyleyin demiş değil mi? Öyle mi demiş? Kaddafi'den <gülüyor> esin denerek de, değil mi ama dememiştir herhalde. Evet. Blair bu arada ben Kaddafi'yi doğru düz tanımam etmem diyordu biliyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda çok yakındır ile denmesi üzerine. Öyle değilmiş, meğerse tanıyormuş. Sürekli telefondaymış. Haddafi ile. Bırak konuda, artık bunu diyormuş. Bırak artık bunu diyormuş. İngiltere hükümetine de telefon konuşmaları hakkında bilgi veriyormuş. Yani, bu da yakışır. Yani görev yapıyor orada. Ve zaten Orta Doğu'nun önemli devlet adamlarından biri temsilcisi. Bu arada Neokon Şahinler de devreye girmişler onu biliyor musun? Yok. Ve fırsat bu fırsattır diye yani George W. Bush'un Dabye'yi Bush Bush özlemiştik. Onun adamları Irak'a nasıl, Balkanlara ve Irak'a müdahale ettiyse Libya'ya da derhal müdahale etsin silahlı olarak Amerika demişler. Bütün silahlarıyla, tanklarıyla, toplarıyla. Ne yapacak orada? Yani neye müdahale edecek tam olarak? Demokrasiyi getirmek için oraya. Ha, demokrasiyi getirmek Libya'lılar için. istemiyor ama... Yani hiç dış müdahale istemediklerini açıkça söylüyorlar. Biz halledeceğiz Kadafi'yle ile hesabımızı göreceğiz kendimiz diyorlar ama bu eski şeyler mesela Irak günlerinden, istila günlerinden gayet iyi hatırladığımız Paul Wolfowitz, Elliot Abrams, Bush'un bütün söz yazarları, Mark Thiessen ve Peter Weiner, Dick Cheney'in... Adı da geçiyor John Yardımcıları filan William Crystal en sağcı ne kadar insan varsa Bir araya gelmişler Brookings Institution'dan Robert Kagan Ve Eric Edelman Hatırlarsın onu da Türkiye ne? Onlar demişler ki Açık bir mektup yazmışlar 40 biz politika Analistleri olarak on, Aralarında En az On iki, bir düzine de Bush danışmanı var, Bush dönemi yöneticisi. Biz e, müdahale istiyoruz hemen demişler. Bu risk oynuyorlar herhalde, öyle bir oyun var. İşte evet, aynen öyle. Onun gibi. Ee, şey tabii bu, hani sinayi askeri kompleks denilen şey, Afganistan'da, Irak'ta, Amerika'nın e, oradaki en azından fiili varlığı azaldıkça, bir başka yerlerde artırma baskısı oluşuyor. Aynen öyle. Bunlar pnak kurucusu işte. Project for the New American Century diye adlandırılan yeni Amerikan yüzyılı projesi. Bütün dünyaya egemen olma şeydi. Pek olmayacak galiba ama çünkü dünya galiba devrim yılı gibi gözüküyor. Yani şeye karşı teröre karşı savaş yüzyılının yerini tiranlığa, zorbalığa karşı savaş ee, yılı ve devrimler dönemine girildiğini gösteriyor. Şimdi bir ufacık e, yani sonu bitmez. Saatlerce söyleyebiliriz dünyanın bütün ülkelerinde bir devrimci dalganın yayıldığını görürüz. Doğu'da da, Batı'da da, Çin'de de, Vietnam'da da gösteriler olmuş. Evet. Olacak işte yani. Kuzey Kore'de de, hiç beklemediğin yerlerde, Suudi Eristan'da. Onlara da kısaca e, bir aradan sonra... ...hızlı bir tur atabiliriz. Atmamız da gerekiyor bence yani. Ama... Türkiye'den de önemli haberler var. Hepsini bir araya artık sıkıştırıp... ...aradan sonra... ...evet yapacağız. Çünkü zaten bir saatimiz var bugün en fazla. Sonra şeyi de konuşacağız. Libya'dan? Libya'dan bir... ...yeni gelmiş olan bir... Konumuz olacak. Olacak. olacak. Açık Gazete. tell her had my fortune raised I didn't know what to tell her I had a dizzy feeling in my head then she took a look at my mom she said Sonny, you feel kind of wrong she looked into a pistol ball and said you're in love I said I couldn't that be so I'm not passion with the girls I know she said when the next one arrives if be looking a fool out of me then something struck me as if it came from a logo while looking at the fortune teller I been in love The Rolling Stones'dan bir parça daha Brian Jones için çaldık. Sitting on a fence adına taşıyordu. Ve devam ettik. Açık Radyo 94.9 AçıkRadyo.com Devam ediyoruz. Bütün dünyaya da yayılmakta olan kuvvetli bir devrim dalgası var. Mısır'da binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi ve karşı devrime izin verilmeyeceğini açıklayan orduya kabinenin ...değiştirilmesi için baskı var... ...ve bir an önce anayasa referandumunu... Ortada güç kullandı yapıldı. bu arada. Yani Ama e özür diledi sonra. Ha o zaman tamam. Ben öz Özüründen haberim yoktu benim. Ee, bu protesto insanların... ...taleplerini de belki kısaca bahsetmek gerekir. Siyasi tutukluların bir an önce... ...serbest bırakılmasını ve anayasa... ...talep ediyorlar. Anayasa konusunda sanıyorum... Bir gelişme de var. Var evet. Yani Gelecek ay yapılması... ...planlanıyor referandumun ve bir avukatta Reuters'da yaptığı açıklamada anayasa çalışmalarına katılan bir avukat bu hafta referandum ilan edilecek muhtemelen Mart bitmeden önce de halk oylaması yapılacak demiş hızlı çalışılıyor ve yani dünyanın en önemli hareketlerinden birini gerçekleştirdiler ama tabi mübarekçiliği mübarekizmi mübareksiz restore etme çabası da her zaman geçerli olabilir. Yani yiğitliği, cesaretleri, disiplinleri ve yaratıcılıkları yani bir siyasi mucizeden başka bir şey değildi diye yazmış Richard Falk. Ama yani bu dünyanın yedi siyasi harikasının arasında yer alır filan diye de böyle bir benzetme yapmış. Ve müthiş kanlı provokasyonlara karşı ikonik de bir liderleri de olmadan hatta bir manifestoları devrim manifestoları bile olmadan ne kadar başarılı oldukları yani orijinalliğini ve büyüklüğünü gösteriyor Mısır devriminin 2011. Ama çok uyanık olmak gerekiyor. Çünkü özellikle işte biraz önce de söylediğim gibi pınak gibi adamlar bütün dünyada bastırıp şey yapmak isteyeceklerdir geri döndürmek diyor ve pek çok devrimde de o görüldüğü gibi sonradan el konuyor yani bu işlere hem Sovyet devriminde Rusya'daki devrimde de İran'daki devrimde de daha sonra daha aşırılar Fransız devrimine kadar gidebiliriz konuyor. aslında böyle devrimlerden ve sonrasında nereye evrildiğinden bahsedeceksek ama Orta Doğu'da ikinci kurtuluşu diyor gerçekleşiyor. şu birinci kurtuluş Sömürgecilikten kurtulmaydı. Şimdi de jeopolitik hegemonya'dan kurtuluş bakalım nasıl olacak demiş. Pınaka hedef göstermek gibi olmasın bu arada. Ee, Umman'da da uzun süredir e, ABD ve e, Birleşik Krallığın yakın müttefiklerinden biri olan Umman'da da yaşanan e, hafta sonu yaşanan e, çatışmalarda iki kişi ölmüş. Evet. Ee, orada da sultan vandallar olarak tanımlamış göstericileri. Ve dış güçleri evet. hedef göstermiş medyayı da. Hiçbir şey değişmiyor. Hepsi bir aynı perdeden. Evet. Plastik mermilerle vurulmuşlar ama ölmüşler. Ee, Umman'da ve... da çok bu Birleşik Arap Emirlikleri'nde de sıçramış vaziyette zaten çoktan beri oradaydı. Ee, Suudi Arabistan'da da var. Kral. Alelacele Dün apar topar milyarlarca dolar işte yüzde on beşlik şeyler filan da verdi. Umman'da da aynı şekilde kabinenin altı üyesi değiştirilmiş ve öğrencilere e, daha iyi artık imkanlar sağlanacağı, sosyal imkanlar sağlanacağı söylenmiş. Evet. Fas'ta da tabii kendi gazap günü de yapıldı. Onu da hemen söyleyelim. Bırak da... Gazap günleri. Aynı Uzak'ta müthiş önemli şeyler oldu aslında. 19 kişi öldü gazap gününde. Evet. Yani en önemli bu Türkiye'de gazetelerde çok sık görmüyoruz. Televizyonlarda da pek görmedim. Gerçi çok yakından takip etmiyorum ama 19 kişi öldü. Cuma günü gazap gününde, öfke gününde Basra'da, Musul'da, Kerkük'te daha ne istiyorlar? Çok enteresan aslında Amerika anti-Amerikan anti -amerikan bir şey değil. Ya da işgalle karşı da değil. Sadece elektrik, temiz su, daha iyi şey, emeklilik hakları ve tıbbi sağlık bakımı istiyorlar ve daha çok iş istiyorlar. Her yerde, var. nerelerde ölümler var. Sosyal adalet talepleri tabii evet. yani hepsi. Böyle bir devrim talebi evet. yani evet, demokratik Devrim talipli. Musul, Bey. Felluce, Tikrit, Kerkük, Ramadi. On binlerce, on bini aşkın mesela Basra'da Tahrir Meydanı. Bir şey ifade ediyor mu? Orada da bir Tahrir Meydanı varmış Bağdat'ta. Ve sokağa çıkma yasağı filan ilan edildi. Başkan Maliki ama din, inanılmaz şeyler oldu. Dinlemediler ve 20 kilometre yürüyenler var bütün çünkü araçların yola çıkmasını filan engellemiş Maliki Başbakan sen misin diye yürüyerek gitmişler ve gösteri yapmışlar yani ve gördüler diyor halkın asıl iktidar halkta olduğunu gördüler bu şekilde diyor. Musul'da 6 kişi öldürülmüş 21 yaralı var Felluce'de 6 sivil öldürülmüş. Felluce ki Irak halkı orada Amerikan paralı askerlerine karşı çok ağır kayıplar verdiler. Evet, bir mücadele yürütmüş. Şu yok oldu. Felluce'yi yok etti Amerikalılar yani. Pınak Raka müdahaleyi düşünüyor muymuş tekrar diyecektim ama zaten oradalar değil mi? Oradalar Aynen. gittik diyorlar ama oradalar. Tigrit'te Saddam'ın doğum yeri Havica'da her yerde öldürülmüş ve çok acayip bir şey yani. Ve aslında bu sosyal talepler adalet talepleri üzerinden özellikle yürümesi... Ee, ...bu dalganın sadece Orta Doğu veya Kuzey Afrika'yla sınırlı kalmayacağının da bir göstergesi olarak da alınabilir. Aynen öyle. Çok önemli buluyorum Irak'taki veya, şeyi. Benimle. Veyahut e, kolayca bastırılamayacağının da yani öyle e, bir hükümet değişikliği veya bir despot değişikliğiyle giderilemeyeceğinin de bir göstergesi olarak e, karşılanabilir. Örneğin Tunus'ta e, Ali göndermişti halk. Ali'nin yerine işte bir geçiş dönemi hükümeti geldi... Başbakan olarak da Gan Nushi yapıyordu başbakanlığı. Ama Binali'ye çok yakın bir isim olduğu için ilk baştan beri itirazlar vardı. Dün onu da yolladılar. Yolladılar evet. evet yani öyle. E, Ama hadi... Tunus'ta da şiddet olayları gerçekleşti. İnsanlar öldü yine yani ve silahsız olarak devam ediyor. Irak... Desteği yeniden karalım e, evet. yaklaşımıyla. Aynen öyle. Ama olmayacağı Olmayacak, anlaşılıyor. Evet. Yani devrim hakikaten bozkır yangını gibi yayılıyor. Yani şeydeki de çok ilgimi çekti benim Irak'ın her yerinde en işgalden en ağır şekilde etkilenenlerden yerlerde olması. Ve Irak Meclis Başkanı da yeni seçime gitmek çağrısında bulunmak zorunda kalmış. Bu da çok önemli bir gelişme. Ve şey diyorlar rüşvetlere hayır halkın gösterisi. Ve petrol parasını da paylaşalım diye. Bu arada bir de şiddet olayı oldu. Petrol kuyularından birinin en büyük yerinden birini patlattılar. Kim olduğu belli olmayan bir grup. Şiddet olayı mı? İki işçi öldü. Hı. Ve durmuş vaziyette petrol. Yani böyle bir sabotaj yapıldı. Anladım. Yani hani işçiler ölmeseydi şiddet olayı olarak pek değerlendirmeyecektim ben kendi adımı. Evet, ben de o sırf evet. o sebeple... Yani o bir sabotajdı. Irak'ta böyle. Umman'da tabii bir sürü insan öldü değil mi? İki kişi en az öldüğü belirtiliyor. Beş kişi yaralı, iki kişi ölü. BBC'den verilen rakamlar bunlar en son. Evet, Sohar'da da öyle. Bu arada şey dedik az önce hani bölge ülkeleriyle sınırlı kalmayacak bu çünkü sosyal adalet talepleri üzerinden yürüyor. Belki Buna başka yerlerden örnekler verebiliriz. Örneğin bu İngiltere'de bankaların veya büyük şirketlerin... Ankat. Evet. Vergi kaçırmasını engellemek için gidip de... Bir saniye oraya geçmeden bir atlamadan tamam. bir şey yapabilir miyim? Süleymaniye Kürdistan'da da Süleymaniye'de başlayıp evlere Duhok'a süren bütün Soran bölgesinde devam eden gösterilerin 10. gününe girildiğini de belirtelim. Çok önemli orada da. Dört... E, ...ya da beş kişinin öldüğü... ...ve yüz üzerinde... ...iki yüze yakında yaralı... ...olduğu da belirtiliyor. Süleymaniye'de başladı ve... ...talepler ne? Yolsuzluk, yoksulluk... ...bunlara karşı işsizlik... ...antidemokratik uygulamalar... ...ve Süleymaniye'de yaşanan... ...ölümlerin sorulması ve özür dilenmesi... ...isteniyor. Ve yapmadı, gelmedi... Bayağı Mesut Barzani'ye karşı filan da çok enteresan bir durum var Halepçe'de. O, yani bir zamanlar Halepçe'de Kürtlerin öldürüldüğünden bahsediyorduk. Şimdi Kürtler Halepçe'de insanları öldürüyorlar. Böyle bir durum da var. <gülüyor> Pardon bunu da aradan ama coğrafi olarak atlamamak için <gülüyor> geçtim yani. <gülüyor> evet bu ABD'de. ABD'ye sıçramış bu İngiltere'de başlayan hareket büyük bankaların ve şirketlerin e, vergi kaçırmasını veyahut e, çeşitli e, yasal tırnak içinde hilelerle az vergi ödemesini engellemek amacıyla girip e, bunların şubelerini içine işte ailecek girip oturuyorlardı. Ve e, o gün e, çalışmasına izin vermiyorlardı o şubelerin e, bunu önceden yani gizli olarak yapıyorlardı ki haber alınamıyordu ABD'de de yapılmaya başlanmış bu eylemler. Evet sıçrıca belediydi. Ankat USA onun da adı. Evet. E, bu arada geçen hafta da bizim e, yer verdiğimiz bu Wisconsin'de yaşanan olaylarla ilgili. Wisconsin'de kamu sendikalarının haklarına ciddi bir e, tecavüz söz konusu. E, bu hakları tabii e, kolay kolay da almak pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü 100 bin kişi Madison'da yürümüş. Hatta sonraki bir habere göre John Nichols 125 bin kişiye kadar diyor ki Nation gazetesinin de, dergisinin en önemli Nüfus, baş editörü. Nüfusuna tabii bakmak lazım oranın öyle bir oranlama yapmak lazım. Hani sadece Madison e, nüfusu değil bütün eyaletten oraya yüründüğü e, gelindiği söylenebilir. Hatta Wisconsin tarihinin gördüğü en büyük yürüyüş olduğu. Vali Scott Walker e, tam böyle vali deyince aslında böyle Roma dönemi hani. E, ...valisi gibi olmuyor konsül. mu? Evet, konsül. Pilat falan. <gülüyor> <gülüyor> Neydi pilot? Nasıl okunuyordu? Pontius Pilatas. Evet, işte o e, polisi görevlendirmiş. Gidin bastırın bunları diye. Polis de girmiş içeri o, hükümet binasına, Madison'daki. Demiş ki, vali bizi buraya e, bu eylemi bastırmaya ve sizi dağıtmaya yolladı. Ama biz bu görevi alırken bir yemin ettik... E, bu topluluğa hizmet edeceğimize yemin ettik. Valiye hizmet edeceğimizi yemin etmedik. Dolayısıyla biz de sizin aranızda uyuyacağız bugün. Evet, bu geceyi de sizinle bir arada geçireceğiz demiş. Çok önemli gelişmeler evet. bunlar. Yani e, bayağı Amerika'da demokratik bir kalkışmanın belki de ülkenin kurulduğundan bu yana ilk belirtileri bir de 68'de de vardı. Ama bu şekilde sendikaların gücünü falan bayıltmışlardı, kesmişlerdi. Şimdi tekrar ona dönülmüş olması çok heyecan verici. Yani ülke çapında da Wisconsin iş işçilerine karşı bir dayanışma ve destek. Hem çağrıları var hem de cevap geliyor bu çağrılara. Çok hmm. müthiş yani. Bu arada coğrafya olarak atlama yapmayalım dedik ama bir atlama yaptık. Şimdi Amerika üzerinden oraya dönelim. Amerika'nın Afganistan'da bir varlığı var. Bir operasyon yürütüyor. Burada da son bir ayda Amerikan, Amerika'nın e, aktiviteleri, daha doğrusu NATO'nun Afganistan'daki faaliyetleri sonucunda 40 çocuk öldüğü söyleniyor. E, i̇şte en son 65 kişi ölmüştü. NATO saldırısı olduğu söyleniyor. İşte NATO'dan da yok biz militanlara saldırdık, sivil, öyle bir şey olmadı. Ya ilk defa oluyor bu. Hiç duymamıştım. Siz öyle mi? Yani ya. İşte öyle o şekilde açıklamalar var. Ee, Afganistan'da bir intihar saldırısı var yine. Çünkü bunlar genelde çakışıyor. Biz de hangisinin intihar saldırısı, hangisinin NATO evet. saldırısı olduğunu karıştırıyoruz. Sekiz kişi ölmüş bu intihar saldırısında da. Ee, bir de İsrail'in Gazze'yi vurması olayı var. Geçen hafta Gazze'den İsrail'e e, roket atılmıştı. Hiçbir yere isabet etmemişti. Bunun üzerine İsrail misilleme yapmıştı. Üç kişi ölmüştü. Militan olduğu söylenmişti bunların. Ama hani söyleyen de İsrail e, Savunma Bakanlığı. Sonra e, yeniden bir roket atılmış. İsrail tekrar bir misilleme yapmış. Yedi aylık bir bebek yaralanmış bu misillemede. Bu evet. arada ama şöyle bir şey var. O, İsrail ordusu arayıp telefonla birazdan evinizi vuracağız. Aa, şeklinde haber. Tip, her zaman onu yapıyor. Bir de dehşet salmak için zaten bu e, tipik bir şey. E, aslında tabi e, İsrail demişken e, şeyde de bir mübarek anı. Çok hızla yaklaşıyor Filistin'de. Her iki tarafta da. Gazze'de de Batı Şeria'da da ve bu önümüzdeki günlerde çok daha yüksek sesle duyacağız. Zaten gitti gidecektir durumda şey yani. Çok net olarak bir kere zaten iflas etti bütünüyle. Filistin otoritesi denen şey. Oslo'da kurulmuştu. Onu belki de ...daha sonra konuşmak üzere... ...şimdilik bu kadar not etmekle yetinelim... ...çok önemli gelişmeler var evet, orada... ...daha da. sonra daha detaylı olarak belki bir programı... ...deyinme fırsatı buluşur... ...yani şeyleri olur. şimdi Yemen'de... E, ...Yemen'i konuştuk mu hatırlamıyorum artık... Dünya her tarafında olduğu için... ...bugün konuşmadık... Ha, ...belli başlı... O, ...Yemendeki kabileler çünkü... ...protestoculara katılmış durumdalar... De, ...devin dalgası... ...evet... ...yani... E, Sınırı haddi ududu yok güçlü kabile liderleri de haşid ve bakil aileleri kabileleri protestoculara katılmışlar işi zor yani Yemen'deki adamın Ali Abdullah Salim Cezayir'de olağanüstü hal bitti 19 sene sonra bitirmek zorunda kaldılar 92'den beri yürürlükteydi. Ee, orada da olağanüstü halinin bitmesi, acaba protestoların bitmesi anlamına gelecek mi onu izleyeceğiz. Kesinlikle gelmeyeceğiniz. Şey söylemiş, var tabii, çok bu krizden önce daha doğrusu bu dalga başlamadan önce Cezayir'in bir yatırım planı açıklamıştı yaklaşık işte tam hatırlamıyorum ama çok milyar dolarlık bir yatırım planı açıklamıştı. Belki onun bir etkisi olabilir diyor bazı analistler, bakalım bekleyip göreceğiz. Yani şey bir avantaj olabilir hani önce hareketler çıkıp da daha sonra biz reform yapacağız dememiş olması bir avantaj olabilir diyor bazıları. Ama ee, yani yalnız şey dedi ki, bütün Afrika'yı da sarmış durumda. Mesela Moritanya'da, Gabon'da, Kamerun'da ve Zimbabwe'de de. Çin bile korkmuş durumda. Örneğin Çin dün, e, hafta sonu, daha doğrusu Cuma günü sanıyorum öğleden sonra, şey büyüme e, öngörülerinde bir düşüşe gitti. Neden? Çünkü fazla yüksek büyüme, işte orada da enflasyonist bir baskı yaratıyormuş. Gıda fiyatları artıyormuş. Gıda fiyatlarının artmasının insanları sokağa dökmesinden korkuluyor. Hong Kong'da da Yasemin Devrimi çağrısı yapıldı. Fakat bastırdı Çin polisi onu da oradaki polis. Fakat Çin'deki ikinci Yasemin Devrimi çağrısından sonra Çinli yetkili bizde iç huzursuzluk çıkmaz demiş. Biz Tunus, Mısır gibi değiliz demiş. Bu zaten genelde oluyor. Bu söylen evet. bana yabancı değil. İşte Libya, Tunus ve Mısır değildir. Mısır, Tunus değildir. Fas, Tunus, Mısır, Libya değildir. İşte Yemen Aynen, artık farklı öyle. kombinasyonlarla dile getiriliyor bu. Şiddetle bastırmışlar. Damien Gramaticas oradan bildiriyor şeyden BBC'den, Beijing'den. Çok sert Çin polisinin aldığı tedbirler var ama. Kuzey Kore'de de açlıktan ot yenmeye başladığı için onların da nasıl bastıracaklarını bilmiyorum. Çünkü ilk defa tarihinde bu kadar büyük gösteriler olduğunu da beş yerde. Kuzey Kore'de Kuzey hatta Kore'de. bu gösteriler e, yani rejimde korkutmuş olacak. Çünkü e, gerçi şey de var yani önce bunu söylemek lazım. Şu anda Kuzey Kore'ye yönelik ciddi bir tahrik operasyonu yürütülüyor. Güney Kore ve Amerika tarafından e, ortak bir tatbikat düzenleniyor orada. Ee, Kuzey Kore'nin de hani çok öyle dengeli bir rejim olmadığı ortada. <gülüyor> yani e, onların da bu tatbikata cevabı şu şekilde. Ee, Se Seul bir ateş denizine döner. Evet. Bunlar devam ederse. Ama zaten ilk başta bu tatbikatın yapılma amacı hani e, nedir? Güç gösterisi mi? E, hani karşıdakinin böyle şeylerden anlayan ...bir rejim olup olmadığı tartışılır. O yüzden çok da... ...bilmiyorum yani amacına... ...hizmet etmeyen bir tatbikat... ...ki hangi tatbikat amacına hizmet ediyor... ...onu da tabii bir dipnot olarak düşelim oraya. Evet, <gülüyor> Vietnam'da da... ...ilk defa... ...video ele geçirmiş... şey bir, ...bir çekim yapmışlar... ...bayağı orada da bir... Halk ayaklanması var demokratik haklar ve yoksulluğa karşı Hırvatistan'dakini de söylemedik değil mi Avrupa'da? Ondan haberim bile yoktu mesela hepsini takip etmek artık mümkün, mümkün olmuyor. Mümkün değil evet yani Afrika'yı zaten genellikle pek takip edilemiyor ama var Hırvatlar da bayağı ciddi bir şekilde sokağa çıkmışlar. Savaş gazilerini bir kere hükümetin korumasını istemişler. O olayı tam takip edemedim ama ekonomik kriz için asıl polisle çatışmalar başlıyor. Ve e, yani yolsuzluk suçlamaları var ve büyük bir ekonomik problemin için değil tedbir almıyor hükümet diyorlar. Polis 60 protestocuyu tutuklanmış filan gözaltına almış. Bu Böyle. 2008'de başlayan mali kriz İrlanda'da da. İşte meşhur Seltek Kaplan artık böyle coğrafi isimlerle Kaplanlar oluyor ya. Evet, bir tane Kaplanların yerini kağıttan Kaplanlar alıyor. Öyle. <gülüyor> evet, öyle de diyebiliriz. İrlanda'da hükümet bir fena bir hezimete uğradı seçimlerde. Bu ve gördük ki orada da. Başka başka değişimler oluyor. Önümüzdeki günlerde e, halk ayaklanması bazında da bazı şeyler olabilir. Oralarda da o ülkelerde de. Evet yani her tarafta aslında. Yani Kamerun'da, Benin'de mesela yeni şeyler e, olmuş. 25 Şubat'ta. E, Moritanya'da da. E, 27 Şubat'ta olmuş takip etmeyecek. Katar'da önümüzdeki 8 Mart'ta olacak olduğu bildiriliyor Katar Emirliği'nde. Kuvvet'te de 25 Mart'ta. 2 Mart'ta da Kıbrıs'ta bir hareket olacağını da hatırlatalım. Birleşik Arap Emirlikleri 25 Mart'ta olacakmış galiba. Hafta sonunda bu arada İstanbul'da da bir şeyler oldu. Bir anlamda nihayet oldu. 150 avukat toplu mezarlar Minasota protokolüne uygun olarak açılsın pankartıyla. Çok önemli evet o da. Evet İstanbul Barosu'na kayıtlı 150 avukat Galatasaray'a yürüdü. ...bunu zaten birkaç haftadır sürekli toplu mezar köşesi gibisinden bir şey yapmak durumunda kalmıştık. Her gün toplu mezar haberi veriyorduk. Bugün de gerçi toplu mezar haberimiz var. Mardin'de içinde beş kişinin bulunduğu bir toplu mezar bulunmuş. Toplu mezarlar devam ediyor bulunmaya. İşte bir yandan da bu tarz en azından bir gösteri olması da belki... Olumlu bir gelişme olarak sayılabilir. Evet, Tabipler Birliği'nin de açıklaması da belki Ali Bilge ile de onu bir iki, bir iki kelimeyle konuşma fırsatı bulacağız ama yani Hakkari'den Dersim'e kadar bugün Orhan Miroğlu da taraf gazetesinde bu konuyu yazıyor. Veda hakkı tanımadılar başlığıyla vermiş yazısında 1469 kişinin içine gömülü olduğu 114 toplu mezar var. Bunlar mezar filan değil, 1469 kişinin gömülü olduğu yerler aslında birer ölüm tarlası diyor. Çukurlara insanlar atılıp üzerleri örtülmek suretiyle. Evet, özellikle Dersin ve Bingöl'deki toplu mezarların 99 ve sonrasında başlayan geri çekilme sırasında meydana gelen katliamlarla oluştuğu tahmin ediliyormuş. Yani Öcalan'ın çağrısı üzerine savaşı tartışan ve ...savaşıp savaşmayacağına henüz kesin karar verememiş gerilla birliklerinin garip bir şekilde mağaralarda, kamplarda imhası söz konusu diye yazmış Miroğlu. Evet. Ee, bu arada çevre konusunda da aslında e, birkaç haberimiz var ilginç. Türkiye gündemine Ali Bilge'ye tekrar döneceğiz ama belki onlardan bahsetmek de e, icap eder. Brezilya'da bir Amazonlar üzerindeki Belomonte bölgesinde bir baraj yapılması gündemdeydi. Hatta oradaki yerli halk bizim toprağımızdan ederseniz kan dökülür şeklinde bir açıklama yapmıştı e, yerli halkların liderlerinden biri. E, Brezilya'da mahkeme e, sağduyulu davranmış Belomonte barajının inşasını durdurmuş. Kızı deliler yoksa kan çıkar demişti değil mi? Evet. Evet. E, Meksika körfezinde yaşanan geçen sene yaşanan bu petrol Sızıntısı diyemem ona artık e, fışkırısı öyle evet. demek lazım değil evet. mi ondan sonra e, onun etkileri hala devam ediyor her ne kadar raporlar bir şey olmadı canım aslında e, sonra çok ağır atlattık. raporlar e, geldi fakat dedi de şirket da raporları etti. evet ettiler evet e, yunus ölümleri bölgede 10 katmış şu anda ölü doğuyormuş artık oradaki yunusların e, birçoğu maalesef bunları da Dar Cemal oradan yazdı Notlarda sık sık dile getiriyordu. Böyle büyük bir ekolojik felaketle sonuçlanacağını, bir jenosit gibi bir şey olacağını yazıyordur. Aklı çıkıyor maalesef. Akdeniz, kendi denizlerimize dönelim. Ee, yılda 3 milimetre yükseliyormuş ve bunun kaynağı büyük ölçüde iklim değişikliği olarak şimdilik. Yürü evet ve bu bunun ne kadar devam edeceği de, yani yılda 3 milim mi? Yoksa daha mı yüksek devam ediyor? 20 santim yükselmiş değil mi şeyde? Evet. 35 e, santim bu yüzyıl içinde yükselebileceği söyleniyormuş daha. Ki bu da tahminen e, küresel ısınmayı daha doğrusu... Birçok faktör hesaba katılmadı. Sabit sonra... olarak ne kadar alıyorlar o da evet, çok önemli. Tabii, tabii bu yani böyle hesaplanacak gibi bir şey değil ama bütün orada da en kötü şeylerden bir tanesi. Buna rağmen işte... E, ...Türkiye söz konusu olduğunda çok çevreye duyarlı bir hükümetimiz var diyebilir miyiz? Diyemeyiz değil mi? Ee, Başbakan'dan Marmara ile ilgili açıklamalar geldi örneğin. Hmm. Çevre ve çevreyi de geçtik insanlık tarihine ilişkin evet. açıklamalar. Ne diyor? Engel mengel tanımıyoruz bundan sonra diyor. Şey diyor, üç buçuk sene gecikti diyor Marmara projesi. İşte yok arkeolojisiydi, yok çanağıydı, yok çömleğiydi... Bunlar Bunların insandan daha mı önemli canım demiş. Yani nehirlerin boşa akması gibi Marmara'nın yani Türkiye'nin kalkınması ve büyümesi içinde girişilen büyük kalkınma hamlesinde arkeolojik tarihsel değerlerin korunması e, yani insanlık tarihinin malı olan şeylerin. sekiz bin yıllık bir tarihten eski, bahsediliyor. Evet. Evet. Yani bilinen dünyanın en eski kenti yapıyor burayı da. E, Evet. ...yerleşim merkezlerinden... ...biri yapıyor diyelim İstanbul'u... ...onu da boş ver, dur duramaz ...hiçbir şey büyümemizin önündeki... ...bedeli neyse öderiz mi diyor... ...yok başka bir şey... ...bedeli ne olursa olsun diyor... ...bundan Bede sonra engel mengel tanımıyoruz... Evet, ...bedeli ne olursa olsun... ...bu günün en talihsiz... ...konuşması, açıklaması ama... ...buna herhalde... ...bir şekilde karşı duracaktır... ...insanlar... ...Türkiye Mısır değil mi demek lazım. Tunus'ta din diyorsun ha? Evet. evet. Aşağı yukarı böyle. Bir de e, gazeteci Rantink'in öldürülmesine ilişkin davada tetikçi o gün Samast'ın yargılanmasına bugün başlanıyor çocuk mahkemesinde. 18 yıl, 24 yıl terör örgütü üyeliği ve ruhsatsız silah taşımaktan da 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor ama çocuk mahkemesine geçmiş oldu. Evet haberlerimiz esas itibariyle e, bunlardan oluşuyor. E, şeyi de, Afşin faciasının nedeninin de kar hırsı olduğu çok e, ilginç bir şekilde e, Taraf Gazetesi onu takip etti. Kar hırsı mıymış? Evet Kahramanmaraş Afşin'de 9 işçinin hala toprak altında kaldı. artık çoktan ölmüşlerdir. Göçük için mecliste komisyon kurulmasını istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Çetin. Facianın altında kar hırsı yatıyor demiş. İşçilerin de konuşmaktan korktuklarını belirtmiş. İnsana değer vermeyen bir işte daha fazla kömür teslim etme zihniyeti ön plana ya yani Bir sürü rapor varmış. Hiçbiri dikkate alınmamış. Kaderinde yokmuş Çatmaktan. yani o mesleğin kar demek ki. Vay be. Evet meclise getiriyorlar. Bakalım. Ne olacak? Ara veriyoruz şimdi. Açık gazde. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Mayıs. Günaydın. Evet iki önemli. Yıl dönümü var. Bir tanesi 28 Şubat'ın yıl dönümü olması. Son darbenin postmodern. Bir de dev, şeyin iktisadi krizin 10. yıl dönümü Türkiye'deki. Evet. Ee, Erbakan'ın da ölümü de Evet girdi. Gerçekten. Evet Bir ilginç bir tarih tesadüfüydü de 28 Şubat'a denk geldi. Şimdi 28 Şubat'tan başlarsak 28 Şubat 97 e, Milli Güvenlik Kararı Kurulu toplantısını 9 saat süren ve ondan sonra e, on, 18 maddelik mega kararlarını kastediyoruz. Aslında bu e, süreç daha sonra e, yazıldı ve e, aktörleri de büyük bir bölümü yaşıyor. Bir tanesi başbakan olarak Necmettin Erbakan'dı. Necmettin Erbakan herhangi bir şekilde bu konuda yazmadı. Genelde Türkiye'de bu son 50 yılın siyasetçileri anılarını yazmıyorlar. Süleyman Demirel daha çok başka kişiler üzerinden bir takım şeyler yazıyor. 28 Şubat'a ilişkinde sanırım Erbakan'ın pek çok notu vardır. Ama 28 Şubat aslında hazırlanış itibariyle harbi bir darbe iken bunu özellikle o zamanki Cumhurbaşkanı ve başka kuruluşlar, iş dünyası örgütleri bu işi daha tanksız, topsuz bir hale getirdi. Ben genelde bu 28 Şubat olayların içinde yaşadığım şöyle bir şekilde değerlendiriyorum. Yani daha önce de belki bunları söyledim. Biz 28 Şubat'tan önce... Bir susurluğu görmek durumundayız. Çünkü susurluk e, Türkiye tarihinin ilk defa devlet içinde e, ayrıntılı bir e, şeyin or durumunun ortaya çıkmasına yol açtı. Yani susurluk kazası önce ilk zamanlarda e, daha bir çete e, sivil bir çete işte kumarhaneler vesaire gibi e, bir ülkücü eski grubun devletinin kullandığı bir takım insanların işleri bakanı derken süreç şeye geldi askere dayandı biz bu susurlukla 28 Şubat arasındaki zamanını projektörleri iyi çevirmek durumundayız iş soruşturmalar gittikçe önce şu anki yargılanan Ergenekon davasındaki belli küçüye ve oradan artık Genelkurmayın içlerine doğru gitti ve ee, dönemin e, Adalet İçişleri Bakanlığı'nı yapmış Mehmet Ağar'ın e, meşhur bir sözü vardı Ne yani bin operasyonu tek başıma mı Yaptım dedi ve hemen akabinde ikinci başkan genel ikinci başkanın Çevik 1'in ağırla Buluşmasını tanık oluyoruz. Dolayısıyla e, 28 Şubat'ın e, Arkasında Yani bu susurluğun gittikçe artan Bir şekilde ki daha sonraki Yıllarda tanık olacağımız e, Türkiye'nin son 1950'lerden itibaren başlayan Gladio Pratini kapısını aralamış oldu. Ve bu özellikle Kürt iç savaşı nedeniyle 1984'ten o yıllara kadar olan ki faili meçhul cinayetlerin en zirveye vardığı, mezraların, köylerin yakıldığı bir dönemdir. Bu suç şeyi gözünün önünden kaçırmamalıyız. Yani susurlukla 28 Şubat bağlantısı çünkü Susurlu'nun önünü de örttü belli bir süre 28 Şubat kararları. 28 Şubat kararlarında dediğimiz kararlar aslında o gece 9 saat süren sabah karşı biten kararlarda denilene göre 22 maddelik bir karardı. Ve bu 18 maddesi Milli Güvenlik Kurulu ek kararı olarak ve o gece bu kararları e, vefat eden e, Necmettin Erbakan e, imzalamadı. Ve e, belli bir sürü megakay ve ordunun baskısıyla e, bunlardan e, aslında daha sonra 4-5 gün sonra imzaladığı iddia edilir. Ama 18 maddenin içinde bir tanesi o da 8 yıllık eğitimle ilgili e, maddesi. Daha sonra hayata geçirildi. Diğerleri e, yine hükümet Haziran'a kadar devam etmiştir ve bu süre içerisinde de bütün e, odaklarca işte hükümetin bozulmasına dönük e, pek çok gelişmeyi tanık olduk. Sonuçta e, bunun e, sanırım Cengiz Şandardır, değil mi? Isim babası Postmodern darbe. Galiba olmayacak. şey kendisi de söylemişti Çevik bir de Evet eroluş kasnak ve Çevik bir de Çevik birin biz balans ayarı yaptık lafı o zaman evet. sahnedeydi ondan. Sincan'daki do... şey. Evet zaten yani öyle bir şey ki takip takip ettiğim için de biraz şey yapıyorum bu Sincan olayları tankların yürümesi böyle. E, pek çok askeri şeye e, susurluğunda e, dayandığı zamanlara denk gelir. Ve daha sonraki bu süreçte yani e, Batı Çalışma Grubu ismi altında e, işte bunu Güven Erkaya'nın e, şu anda e, yargılanmakta olan e, Balyoz Harekatı'nda Çetin Doğan'ın e, bu hareket, e, kuruluşunda yer alan insanlardır bunlar. Batı Çalışma Grubu'yla de genel olarak bu 28 Şubat kararlarının sonrasında e, ilk toplantı basına yapılan bir toplantıydı. Briefing yapıldı ama insanlar ne için gittiklerini tam gündemi bilmeden gidildi ama işte orada İslami sermayeye ilişkin e, artı işte daiklik uygulamalarına ilişkin e, pek çok slide gösterildi. E, o zaman karşılaşıldı Batı Çalışma Grubu imzası altında. Bu Batı Çalışma ile legal bir örgüt Yani darbe planlayıcı bir örgüt Ve legalize de oldu Aslında bu sözde Demirel'in Tanklı toplu darbeyi önlemesi Önlediği sürecin iddia edildiği gibi Önlediği sürecin sonrasında Yine çevik bir ekibinin yılın Daha sonraki 98 yılında da O ekibin Genelkurmay Başkanı olacağı da varsayılarak Çevik Bir'in başka organizasyonlar içinde olduğu da medyada ve başka alanlarda yani darbe girişimleri içerisinde olduğu ama Çevik Bir'e Genelkurmay'ın yolu, başkanlığın yolu kapanınca o grubu o sanıyorum 98 Ağustos'unda bir grubu tasfiye edildi. Bu 18 maddelik şey içerisinde e, başörtüsü yok örneğin biliyor musunuz? Öyle mi? Çok evet. ilginç. E, yani e, Hep konuşulanların ötesinde bir bakışla gitmeye çalışalım. Burada tabii şunları da hatırlatalım. E, 28 Şubat'ın e, askeri vesayet rejiminin, yani 18 maddenin pek çok şeyinde kanun olarak hayata falan geçirilemedi ama e, vesayet rejiminin... E, çok önemli e, işte hatları ya, düzenlemeleri konuldu. Bunlardan bir tanesi Emasya protokolüydü. Evet. Yani e, herkesin fişlendiği. E, bunlardan birisi Başbakanlık Kriz Merkezinde e, diye bir yönetmelik çıkarılması ki bu da yani İç Hizmet Kanunu gibi e, selahetler veren bir yönetmelikti. E, ben hep onu söylüyorum. Yani sadece e, vesayet Rejiminin e, yasalar içerisinde o kadar çok uzantıları yönetmelikler, tebliğler, uygulama esaslarına ilişkin yönergeler vs. o kadar çok dağılmıştır ki yani askeri vesayet rejimi sadece e, şeyle bitmez onları da ayıklamak lazım yani e, askeri vesayet rejimini e, tanksız, topsuz postmodern darbe pekiştirmiştir. Bunlardan bir tanesi gazeteciler, medya üzerine ilişkilerdir e, anlıçlamalardır Pek çok gazeteci Arkadaşımız dostumuz Gazete yönetimlerinin Baskısı sonucunda Daha doğrusu Genel Kumay Gazete patronlarına baskı yapıp Ve düzmece andıçlarla Hatırlayın PKK O sırada yakalanan ikinci adam Sakık'ın Zafeten verilen Bir açıklama sonucunda Pek çok gazeteci işlerinden olmuştur Ve pek çok Konuda, yani e, düzmece e, operasyonların olduğu askeri istihbaratından e, sivil istihbaratlara kadar e, düzmece e, mevzuların basınla birlikte ele alarak yani medyanın 28 Şubat'taki e, destekçi e, hatta böyle teşvikçi rolünü hiç unutmamalıyız. Yani isimleri lazım değil ama bunları biliyoruz. Bu sefer öyle gelin ki diyor bir gazeteci Çevik beton gibi olun hiç kalkmayın. Yani Türk medyasının hali inanılmazdı. Tabi bu süreç içerisinde Türkiye bir sivil toplum örgütleri yaşadı ki bunun içinde DISK de vardı, Türk İş de vardı TÜSİAD da vardı, TOP da vardı TİSK de vardı bunlar bu sürecin Tamamen içinde yerip desteklediler. Ee, ve sivil toplum e, örgütlerinin e, katılımıyla e, ordu e, kuvvetlerinin güçlerinin katılımıyla e, bu iktidar e, seçimle gelmiş iktidarın e, giderilmesi için e, ortadan kaldırılması için e, ya, bu iktidarın uygulamalarından memnun memnun olması şeyini bir tarafa e, bırakıyoruz. E, bütün mesele e, bu iktidarın ortadan kaldırılmasıydı ve 28 Şubat bu anlamda e, de, de, de, de, de, de, hatta dönemin e, daha sonra genelkurmay başkanı olan Kıbrıkoğlu e, bin yıl sürecek 28 Şubat e, demişti e, ve e, 28 Şubat e, sürecinin e, sonunda e, yani 27 Nisan'a kadar uzanan bir e, süreci e, ele almak lazım. Burada da yani araya bir krizin de girdiğini 2001 yılınca, 2001-2001 e, 99 depremi deprem sonrası bir e, ekonomik e, ekonomik durumda bütün 90'lar boyunca son derece kötüydü. E, ve gerçekten e, e, Türkiye ekonomisi e, çok ciddi problemlerle karşı karşıyaydı Burada gene dikkat çekmemiz gereken hususlardan biri yani Türk e, şeyinde e, darbeler tarihinde darbelerle yorulmuş siyasal tarihimizde e, ordu mensuplarının darbecilerin e, iş dünyasıyla olan ilişkilerine bakmamız gerekir. E, çok ilginçtir. 28 Şubatçı generallerin e, pek çoğu e, Batam bankalarının yönetim kurulu üyesi oldular e, ve Batam bu bankalar 2000 3'e kadar işte 99-2003 arasında batan bu bankaların yöneticileri, sahipleri yargılanırken bu bankaların içerisindeki 22 Şubat generallerinin yargılanmadığını da görüyoruz. Bir ayrıcalıklı durumda söz konusu oldu. Dolayısıyla bu geçmişte ayaklarını çağırdıkları medya ve Banka patronlarının daha sonra e, onların yönetim kurullarında e, yer almaları e, dikkat çekicidir bu döneme ilişkin. Aslında tabii 12 Mart'la başlayan bu iş dünyası darbeciler ilişkisini bir listelersek e, listeleme imkanı olanlar e, oldu pek çok ama eksiktir. E, Semih Sancar'la genelkurmay başkanlığı, Semih Sancar'la başlayan askerlerin... E, iş dünyası e, örgütlerinde ve e, şirketlerinde yer almaları. Ayrıca son dönemde e, yine e, yeni modada, e, think tanklerde, üniversitelerde, e, tabi medya kuruluşlarının yönetimlerinde de e, darbeci generallere, e, or generallere, emekli generallere rastlamak mümkün. E, bu anlamda da 22 Şubat'ın panoramasında e, dikkat çeken şeylerden biri de darbeci generallerin Batan Banka yönetim kurulu üyeleri olmalarıydı. Tabii Türkiye öyle enteresan bir ülke ki isim yani geçen süre içerisinde Türkiye hep gerilimler yaşadı ve Türkiye tabii global finansal sisteme entegre olmuş bir finansal sistemi var. İşte Türkiye'nin ekonomisini büyütülmesi için dış kaynak girişine ihtiyacı var. Dış kaynak girişi yapan uluslararası fonlar Türkiye'yi sürekli gözetim altında bulundururlar. Hem ekonomik rakamları çok iyi izlerler. Riskleri ölçerler. Bu siyasal riskleri de ölçerler bunlar. Hatta pek çok büyük fonlar işte bunların sıcak girişler diye nitelendirdiğimiz finansal sermaye akımlarının sahipleri, o fonları yönetenler hem siyasal olayları Türkiye'de hem de iktisadi olayları takip ederler. İşte bu darbe kuşağında da izliyor. seçimlere ilişkin araştırmalar yaparlar. Hangi partilerin iktidara geleceğini, gelemeyeceğini hesaplamaya çalışırlar. Ona göre de yatırımlarını düzenlerler. Bu darbeleri 28 Şubat'ın içinde bulmuş generaller... Daha sonraki hayatlarında bu gelen fonların e, yöneticilerine de danışmanlık yapmaya başladılar ve konuda yani e, işte AKP sonrası darbe olur mu bu ülkede? Yani görüşlerine e, darbe e, darbeci generaller hiç boş kalmadılar ve e, bu e, fonların yöneticilerine de e, darbe olacak mı Türkiye'de sorularına muhatap olup onları yanıtlamaya çalıştılar. 28 Şubat dediğimiz gibi vesayet e, rejiminin e, tümüyle e, pekiştirdiği bir dönem olmuştur bu protokollerle, yönetmeliklerle. Burada e, bugün e, rahmetli olan Erbakan'ın tavrı, e, yani bu konuda e, daha sonra tartışla gelmiştir, e, Erbakan genel olarak, Askerle olan ilişkilerinde askerin sillesini yemiştir ama çok büyük bir direnç de göstermemiştir. Kendisini 12 Mart'ta yine bizim siyasetçilerimiz anlarını yazmıyorlar. Başkalarının üzerinden bilgiler ediniyoruz. 12 Mart'a ilişkin biliyorsunuz Erbakan'ın partisi kapatılır ve İstişe'ye gider Erbakan. 73 seçimlerinde de dönemin genelkurma ikinci başkanı ki o da önemli figürlerden, generallerden de Turgusunay. Ee, İsviçre'de kendisini ziyaret eder ve partisinin kurulacağına, kurulmasına izin verileceğini söyler ve gelip partisinin kurması gerektiğini e, gereği ol, e, ol, o, tebliğ eder bir noktada. Ve işte kapatılan Milli Nizam Partisi'nin yerine Milli Senamet Partisi'ni kurar. Askerlerin amacı da e, tek başına Ecevit'in tek başına e, Demirel'in iktidar olmasını engelleme planıdır bu. Ee, genel olarak askerle ilişkisinde çok direnmez e, Sayın Erbakan. Hatta 27 Nisan bildirisinde de çok kuvvetli bir çıkışta bulunduğumu e, çok hatırlamıyorum. E, ama 28 Şubat'ta da e, bir, nok bir noktada kaderine razı oldu ve partisi bir süre sonra Vural Savaş'ın dönemin Cumhuriyet Başsavcısı Vural e, Savaş'ın e, şey, anayasa mahkemesi tarafından kapatıldı ve ya siyasi yasaklı haline geldi. E, siyasi hayatı boyunca teşvik-i mesaide bulunmuş e, Süleyman Demirel'i e, not etmeden de geçemeyiz. E, kendisine birinci parti olmasına karşı parlamentoda e, başbakanlık görevini e, Mesut Yılmaz'a verip bu çalımı atmıştı. Şimdi burada dikkat çekeceğim hususlar bugün genelkurmay e, şey yapmış e, taziyelerini bilmiş evet, darbe yaptığı adama Öğren bir bildiri yapıyormuş. Evet, Işık Koşener imzalı şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve ulusumuza başsağlığı dilerim diyor. Ya bu ne iki yüzlü bir durumdur değil mi yani? Aslında belki bir anlamda da anlaşılabilir hani böyle bir bir patroni sonuçta hani. Ya, e, Severim de aynı zamanda. İmidi e, yani bir çevre şöyle bir şey oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni uzaklaştırmak için ona karşı olan her şeyle işbirliği yapabiliriz. Nitekim burada yani Perinçek'le Erbakan'a kadar uzanan e, bir kuşak e, oldu ve Erbakan'a çok övgüler e, bu süre içerisinde yapıldı. Ama yani sonuçta 13 yıl önce iktidardan uzaklaştırdı, yasaklı hale getirdiler değil mi? Evet. Ee... Yani 42 yıllık siyasi hayatına... E... Hmm beş siyasi parti, üç askeri darbe ve dört koalisyon hükümeti sığdırdı diyor. Evet. 12 yılda siyasi yasaklı kalmış. Buna rağmen evet. Yani ee, tabi yani şeyin dediğim gibi Erbakan e, ve onun temsil ettiği e, muhalif e, si, e, muhafazakar İslami duruş e, silahlı kuvvetlerle e, olan çatışmalarda hep geri plana çekilerek durumu kurtarmıştır. Ee, ama yani dediğim gibi e, sonuçta e, bu bildiri e, bir özür dileme anlamına geliyorsa e, 28 Şubat generallerine ilişkin e, uygulamalarında e, yargı sürecine getirilmesi gerekiyor. Bunu e, Es geçiyoruz genelde yani yaşanan 28 Şubat sonrası yaşanan darbe girişimleri bildiriler birbirinden kopuk süreçler değil evet. ve de yani gerçekten 28 Şubat'la susurluğun askere dayandığı an arasındaki ilişkiyi de görmezden gelmeyelim. Derim. Evet sürekli aydınlık için bir dakika karanlık gösterileri ki çok önemli bir taban hareketi olarak çıkmıştı Susurlu zamanında. Ona da gulu gulu evet. gibi yani hafife alan ve önemsemeyen hatta hafif alay da konusu ettiği bir şeydi değil mi? Evet. Aslında da da yapıyorlar mesela. Efendim? Yani onu Susurlu askere, askerle ilişkisini düzeltmek için Fasafiso dedi ama Fasafiso, yetmedi yani. Evet. Yani e, askerle ilişkileri düzgün tutmak e, pahasına susurluğu görmezden gelen e, bir e, yol izlediler. Ve e, o yol e, yeterli olmadı. Sonuçta. Pragmatist bir tavrı var. Ama tabii e, kolay da değil herhalde. Yani, dün 85 yaşında öldükten sonra söylüyoruz ama yani e, herhalde şeyin içinden çıkan, Halk partisinin içinden çıkmayan ilk siyasi hareket. Doğru. Böyle de bir şeyi var Türkiye'de. Ön... Yani benim bildiğim kadarıyla Adalet Partisi'ne girmek ister, Süleyman Demirel onun önünü keser ee, ve sonunda Nisan Partisini kurar. Ee, otur denemeleri olmuştur ee, ama e, Adalet Partisi'ne kabul edilmez. Ee, kendisi e, dolayısıyla kendi partisini dışarıdan kuran haklısınız. Merkezi, sağ içerisindeki ilk e, sayılabilecek evet. şeydir. Milli Doğru. görüş denen. E, evet. Hala çok tartışma götürecek olan bir şeyin e, önemli isimlerinden Necmet'in 85 yaşında öldü. Evet, e, kendim... Ve siyasetle meşguldü hala. Son dakikaya kadar evet meşguldü. Yani Erbakan'ın 1974 yılında başbakan yardımcısı olduğunu da belirtelim ki... ...yani Türkiye'de siyasi İslam kökünden gelen ya da o temsilcisi partilerle koalisyon kurmak iktidar olmaları... ...yeni bir olay değil. 74'te ilk defa bu parti en de o zamanki... ...yani altını tizilebilecek bir sosyal demokratikisini yüveyi taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte iktidar oldular. Şey bitimaydı tabii yani bir taraftan renkli bir şeydi. Söyledikleriyle hep gündemi mizahı, komiyi ve karikatürü besleyen bir siyasal motifti. Kendisinin umarım yaşadıkları siyasi hayatın yazdıkları vardır ve onu tarihle paylaşır. Evet. Çünkü bizde böyle bir gelenek maalesef yok ve biz bunları pek çok başka şeyden öğreniyoruz. Vaktimiz azaldı ama kısaca şeye Ekonomik de geçmek. Şeye yetişemeyiz herhalde. Öyle mi diyorsunuz? Ben... Belki ondan haftaya da Bırakabiliriz diye düşündüm beni ben çünkü yani iki dakika içinde doğru doğru Evet gerçekten 28 Şubatın sonrasındaki yaşanan siyasi deprem, İstanbul depremi ve ardından da iktisadi depremle Türkiye'yi 2000'li yıllara getirdi diyelim. Evet. Bir de bu arada şey çok önemli bir nokta. Bu tabipler birliği raporu. Evet. Sanıyorum ona. E, evet. Bir fırsatınız. birazcık oldu. Son derece önemli bir şey. Yani değil mi tabipler birliği? Toplu mezarlar. Ha inanılır gibi dil ya. Yani biz e, inşaat yaparken işte e, toplu mezarlara rastlanıyordu. İşte onları sonra bakıyordu. İşte 1915. 15 Ama şimdi bunlar son derece yeni bir toplu mezarlar e, alanı halinde. Ee, bunu kamuoyunun dikkatini sunan Tabikler Birliği'ne gerçekten e, teşekkür etmeliyiz. Çünkü yani şu andaki e, şeylerde 1400 kişinin e, kemiklerine e, ve 20. 21. yüzyılın eşiğinde 1999 yılında Dersin ve Bingöl'deki toplu evet. mezarlar mesela. Yani evet. öyle tahmin ediliyor yani. katliamlarla. Yani bir, bir sene, e, 10 sene 12 sene önceki hadiseden bahsediyorum. Evet. Evet, inanılır gibi değil. Evet. Ee, peki o zaman. Peki çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <gülüyor> Ali Bilge ile Ekonomi Politik. verdikten sonra şimdi birazdan bir programımız var önce. Yeni Ufuklar programı var. Yeni Ufuklar programını UNDP ile ilgili olarak devreye gireceğiz. Yeni Ufuklar'dan sonra da bir konuğumuz olacak. Abdullah Anar, Libya'dan, Libya cehenneminden diyelim çıkan dostlarımızdan biri. Orada olup bitenler hakkında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 Programın her bölümünde UNDP'nin bu çalışmalarından seçtiğimiz bir öyküyü sizlerle paylaşıyoruz. Ben Faik Uyanık. Bu bölümde konumuz İklim Meydanı adlı bir girişim. Öyle bir ekip var ki belli aralıklarla şehir şehir dolaşıp iklim değişikliği üzerine Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler, akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve akla gelebilecek her türden insanla iklim değişikliği konusunu konuşuyor. Peki kim bu ekip ve neler konuşuyorlar? Konuklarımıza soracağız. Deniz Tapan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, UNDP, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Programı iletişim uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Özlem Hanım, Özlem Gökalp, British Council Bilim ve İklim Değişikliği Projeleri Müdürü. size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özlem Hanım, öncelikle size sormak istiyorum. British Council'da aslında iklim değişikliği konusunu pek çok kişi belki yan yana getiremiyor olabilir. Sizin bu konuyla bağlantınız nedir ve iklim meydanı fikri nereden çıktı acaba? Evet. British Council Türkiye'de 70 senedir faaliyet gösteren bir kültür organizasyonu ve bizim faaliyet alanlarımızdan bir tanesi de bilim projeleri. Bilim projelerinin içinde de iklim değişikliği ile ilgili konulara dikkat çekmek için bir dizi etkinlik yapıyoruz. Bu etkinliklerimizi yaklaşık 4 senedir sürdürüyoruz. Ee, genelde yaptığımız projeler bölgesel projelere bağlı oluyor British Council'un kendi içinde. Ee, Türkiye'de ise geçen sene başladığımız Eklim Savunucuları isminde bir e, proje oldu ve genç arkadaşlarla çalışmaya başladık bu proje kapsamında. Ee, asıl amaç burada iklim değişikliği ile ilgili e, kavramlar gerçekler ve bunlar üzerinde yapılan tartışmalarla ilgili farkındalık yaratma ve belki de olan farkındalığı birazcık daha arttırmaktı. Bu nedenle de e, konuda e, uzman olan kişilerle bir araya gelerek e, bu Farkındalık Yaratma dizisinin bir e, ayağı olarak İklim Meydanı e, tartışma programını e, organize etmek istedik. Bu tartışma programında e, aslında e, ilkini e, ODTÜ'de e, gerçekleştirdik. Ne zamandı acaba ilki? E, 4 Nisan 2010'da yaptık ilkinin e, ve Birleşmiş Milletler'le birlikte gerçekleştirdik. Panelistlerimiz yine Üniversiteden akademisyenler vardı, Birleşmiş Milletler'den uzmanlar vardı. Bir de e, sivil toplum örgütlerinden de yine e, uzman panelistler bulunuyordu. Ama bu böyle çok e, akademisyenlerin ciddi ciddi sunum yaptığı bir e, formattan daha farklı olarak e, bir televizyon programı formatında birazcık daha seyircilerle iç içe, seyircilerin istedikleri zaman el kaldırıp sorular yönettikleri, yorumlar yaptıkları bir formattı. Ve e, zaten onun içinde biraz... Bu iklim meydanı ismini de evet, almış olduk. Neredeyse izleyicilerin karşısında, oturanların karşısında siz bir televizyon programı modunda iklim değişikliği konusunu tartışıyorsunuz. Farkındalık artırmadan söz ettiğiniz Özlem Hanım. Deniz Hanım size sormak istiyorum. Farkındalık artırma, yükseltme çok moda bir kavram ama bundan neyi kastediyoruz? İklim değişikliği ile ilgili hangi konuları ortaya koydunuz bu tür etkinliklerde? Kaç kişiye ulaştınız acaba? Bunu ölçebiliyor muyuz bu yaptığımız etkinliklerin sonuçlarını? Farkındalık yaratma derken aslında bizim Birleşmiş Milletler Ortak programının adı da Türkiye'nin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin geliştirilmesi. Burada hani kapasite geliştirmek derken, kurumların kapasitesini geliştirirken... Aynı zamanda bireylerin de kapasitesini geliştirmek. Bunu da nasıl yapacağız? Çeşitli farkındalık yaratma çalışmalarıyla. Bu noktada yolumuz British Council'la kesişti. İyi ki de kesişti. Böylece birçok ilde iklim meydanı adı altında çok güzel bir etkinlik yaptık. Şu ana kadar 9 şehirde iklim meydanını yaptık. Yaklaşık 700 kişiye ulaştık diyebiliriz. Bunu da nasıl belirliyoruz? Katılımcıların sayısından yola çıkıyoruz. Tabii ama... Bunun bir kartopa etkisi de var yani bütün katılımcılar çevresine, arkadaşlarına, eşine, dostuna bir şekilde anlatıyor bunu. Ee katılımcıların profili de çok değişik oluyor aynı şekilde e, iklim meydanında konuşmacı olanlarda olduğu gibi e, iklim meydanı konuşmacıları panelistler e, Birleşmiş Milletler ortak programının yöneticisi e, moderatör oluyor e, akademisyen oluyor e, gittiğimiz ildeki bir yerel gazete temsilcisi ya da gazeteciler Cemiyeti başkanı oluyor o ilden bir e, akademisyen oluyor iklim değişikliği ya da Buna yakın konularda çalışmış birini seçmeye çalışıyoruz ve karşılıklı iklim değişikliği var mıdır yok mudur e, etkileri nelerdir Türkiye'de nasıl e, hissediyoruz gittiğimiz ilde nasıl iklim değişikliğinin etkilerini hissediyoruz ve buna bir çözüm bulunabilir mi? Ee, bu noktada uyum e, çalışmalarından bahsediyoruz, örnekler veriyoruz. Günlük yaşamdan örneklerle, her insanın kendi hayatına dahil bir takım resimlerle bunu anlatmak herhalde ilgiyi daha çok artırıyordur ama Özlem Hanım e, o izleyicileri çekmeyi nasıl başarıyorsunuz? Çünkü iklim değişikliği çok da fazla belki izleyici çekmeyebilecek bir kavram gibi görünüyor. Evet. Şimdi bu etkinliğin aslında önemli paydaşlarından bir tanesi de Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri. Biz gittiğimiz şehirlerde Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ile temas halinde oluyoruz ve onlar bize kendi şehirlerinde bu işin duyurusunun yapılması konusunda yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda panelistler konusunda da bize yine bilgi vermek ve öneri konusunda yardımcı oluyorlar. E, bu kişiler kendi şehirlerine hakim oldukları için e, yerel basın, e, yerel radyo gibi kanallarla da bunun duyurusunu yapıyoruz. E, ve iklim değişikliği aslında e, öyle bir kavram ki herkesin bir şekilde kendini ilişkilendirebileceği bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Ve bazen şehirlerin özelinde kişilerin çok da e, konuyla ilgili yani bireylerin de çok da konuyla ilgili... E, Önerilerinin ya da dertlerinin olduğunu gördüğümüz zaman onlar da katılarak bilgilenmek ya da kendi yorumlarını ve fikirlerini paylaşmak istediklerini görüyoruz. Bu anlamda AB Bilgi Merkezleri'nde bize çok büyük desteği oluyor. Şimdi programınıza baktığımız zaman pek çok şehri şu ana kadar zaten dolaşmışsınız ve bu programın yayınlandığı tarihte Denizli'ye de gitmiş olacaksınız. 24 Şubat'ta Denizli'ye gitmiş olacaksınız. 3 Mart'ta İzmir var. Başka hangi şehirler dolaşıldı acaba şu ana kadar? Ee, şu an aslında ilk e, biz Ankara'da başladık, sonra İstanbul'da yaptık. Daha sonra Van, Trabzon, e, Konya, e, Antep, Şan e, Mersin, Adana, Urfa'da yaptık. Yani bayağı bir il e, dolaştık aslında. Artık noktalıyorsunuz bu iklim meydanı turun aslında. Şimdilik noktalıyoruz diyelim. Belki gelecek dönemde tekrar e, fırsat çıkarsa... Biz bu farkındalık yaratma çalışmalarımızı iklim meydanıyla birlikte yine farklı alanlara taşımak istiyoruz. Peki ortaklardan söz edildi şu ana kadar ismi geçenler British Council elbette siz başladınız. British Council'un bu işle olan ilgisini anlattınız. UNDP var, Avrupa Birliği'nin katkısı var ve Birleşmiş Milletler Ortak Programı'nın da bu işin evet. içine bir katkısı var değil mi? Nasıl bir ortaklık acaba bu? Birleşmiş Milletler Ortak Programı. Türkiye'nin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin geliştirilmesi isimli bir program ve bu noktada da e, biz e, güçlerimizi birleştirmek istedik. British Council'ın da iklim ile ilgili özellikle farkındalık yaratma konusunda e, yoğun bir çalışmaları vardı. E, aslında ilk önce yollarımız bir fotoğraf yarışması nedeniyle kesişti. British Council'ın düzenlediği bir iklim değişikliği yakala isimli fotoğraf yarışması vardı. Türkiye'den artık görsellerle biz iklim değişikliğini insanlara anlatalımdan yola çıkmışlardı. E, biz Bizim de bu ortak program kapsamında bir hibe programımız vardı Seyhan Havzası'nda. Oradaki projelerden biri de Haydi Kızlar Fotoğraf Çekelim isimli bir fotoğraf yarışması. Fotoğrafa yönelik bir projeydi. Biz de buradaki çıktılarla bir sergi oluşturduk. İklim değişikliğini yakala fotoğraf yarışmasının sergisi oldu. Böylece ilk çıkış noktamız bununla başladı. 2000 yılında dünya liderlerinin bir araya gelip belirlediği 8 bin yıl kalkınma hedefi arasında... Kaçıncısına oturuyor acaba bu Deniz Hanım? Ee, aslında bu yedincisi çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması e, bin yıl kalkınma hedefine e, oturmakla birlikte aslında bir yandan diğer e, bin yıl kalkınma hedeflerine de bir şekilde katkıda bulunuyor. Çünkü iklim değişikliği dediğimiz konu aslında yoksullukla mücadeleden toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına varana kadar diğer bütün yıl kalkınma hedeflerine de bir şekilde etki eden ve katkı koyan yapılan çalışmaların katkı yolları koyduğu yolları kesişen aslında yolları ortak kesişen... bir noktaya doğru ilerleyen farklı hedefler gibi görünse evet. de aynı yolda ilerleyen hedefler. Çok teşekkürler. Katıldığınız için Teşekkür ederim. Deniz Tapan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Programı İletişim Uzmanı ve Özlem Gökalp Betişkansıl Bilim ve İklim Değişikliği Projeleri Müdürü konuklarımızdı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Ofisi'nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı'nın böylece sonuna gelmiş oluyoruz. Bu programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo ile Stüdyosu'nda hazırladık. Programımıza FM frekansında ve internette açık radyodan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 Evet Açık Radyo 94.9 burası. Açık Radyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Ve biraz önce de sunmaya çalıştığımız gibi bir konuğumuz var. Abdullah Anar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisi Libya'dan yeni kurtulmuş bir arkadaşımız. Neler olup bittiğini hem kurtulmasının buraya tahliye denilen hikayenin hem de öncesinin orada neler olup bittiği konusunda biraz e, bilgi alalım sizden. Siz evet. ne zaman e, döndünüz Türkiye'ye? Cumartesi sabahı 6 gibi Türkiye'ye ulaşabildim. Yani evresi gün oluyor herhalde. Evet. Bir şirkettesiniz değil Hı, mi? Orada? Evet, oraya bir bir şirketin e, mühendisi olarak altyapı altyapı iş yapmak üzere gittik. Derne ilçe, iline gittik. Derne Libya'nın bir 3. büyük ili. Tripoli, Bingazi Ondan sonra Derne geliyor Ulaşımımızda normalde Bingazi üzerinden sağlıyoruz Yani Bingazi'ye uçakla gidip Oradan yaklaşık 350 kilometre Karayod ile gidiyoruz Derne'ye ulaşmak için Derne daha batıya doğru Doğuya doğru galiba doğuya doğru mu? Daha doğuya doğru evet Daha Mısır sınırına doğru evet. Bir de diğer bir ulaşımda Labrak alanı var Derne'ye 75 kilometre mesafede Tripoli, Labrak İşte Tripoli dünya şeklinde bir ulaşım söz konusu Lavrak'ın önemi var. Onun için onu biraz e, söylemek istedim. Yani Lavrak en yakındaki havaalanı evet. derneği. İsterseniz, yani isterseniz sor cevap gidelim ama isterseniz ben önce bir... Lütfen. Libya ilk gittiğimizde, evet. hani Libya nasıl bir ülkeydi? Ben daha önce Katar'da bulundum. Ee, Irak'ta bulundum. Irak işgalinden hemen sonra. Ee, yaklaşık bir 8-9 ay kadar. Ee, dolayısıyla hani Libya'ya ilk bakıştığımda yani nasıl bir ülke göreceğimi, tabii ki diktatör Rün olduğu bir ülkeye gidiyoruz. Diktatörün olduğu bir ülkede bir polis devletini her yerde hissediyorduk. Ama Libya polisin çok az olduğu bir polis devletiydi. Yani polisin çok sokaklarda olmadığı, böyle açık silahların çok fazla gözükmediği bir polis devletiydi. Ama polis devletiydi. Net bir şekilde polis devletiydi. Biz Kaddafi'nin adını dahi anmamak üzere öğretildik oraya gittiğimizde. Kaddafi demeyin amca deyin. Yani işte Kaddafi'nin oğlu bir yere açılışa gitti cümlesini amcanın oğlu bir yere açılışa gitti şeklinde kuruyorduk. Dolayısıyla o kadar sıkı. Ne, nedenini de sorduk. Niye böyle bir şey var diye. Kaddafi cümlesini kullandığınızda içinde kötü bir şey söylemiş olma ihtimalinizden dolayı yargılanabilirsiniz dediler. Hmm. E, dolayısıyla gittiğimizden bu olaylar çıkana kadar e, halkla e, yaklaşık 140 Libya'lı çalışanımız vardı. E, hiçbirinden bir Kaddafi eleştirisi almadık. E, ben nerede Kaddafi'yi sevmediklerini hissettim. Onu söyleyeyim. Bir ee, bu devrimin diyelim ya işte Kaddafi devriminin çok affedersiniz. <gülüyor> e, 42. yılı nedeniyle bir kutlama oldu. Hani bizim cumhuriyet bayramlarına benzer bir kutlama bekledik. Ama halktan katılım sıfırdı. Hani 3 5 kişi değil, sıfırdı yani. işte 3 üç, üç tane seyyar satıcı bir de bizim gibi şirketler oralara temsilci göndermişler ama onun dışında halktan katılım sıfırdı. Bir burada hissetti. Bir de Kaddafi'nin çok yakın bir silah arkadaşı Herhalde yaklaşık iki ay önce öldü. Yani kanser nedeniyle öldü. Onun cenaze töreninde ben vize için dedim o sıra. dediler ki işte yani bu bir protokoldür. Hani siz de buyurun katılın falan dediler. Onu da katıldık. Onda da yine yani önemli bir silah arkadaşı. Hani bizde Atatürk'ün ün ünlüsü ya da işte üçüncü adamı gibi bir adamın olduğunu söylediler. Devlet tam teşekkür bütün askeri oradaydı ama halktan katılım yine sıfırdı. Yani iş adamları az bir şey gözüküyordu. Onun dışında katılım sıfırdaydı. Yani evet. orada 42 yılda Demirpençe ile yönetim çok fazla gelmiş olmadı. Kesinlikle, tabii insanlar, kesinlikle. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Ee, bir, bir, böyle bir anekdot anlatıldı bana. Anlatan da mağdurlardan birisi. 96 yılında Kadafi yönetiminin e, 1200 kişiyi evlerinden bir 5 dakika karakola kadar gelir misiniz? cümlesiyle alıp e, şimdi ismini unuttum Tripoli yakın bir cezaevine götürüp. Orada 1200 kişi bir günde kurşuna dizdiğini öğrendik. 1996 yılında ben bilmiyordum mesela böyle bir olay olduğunu. Bana anlatan kişi kardeşinin de böyle bir şekilde öldürüldüğünü söyledi. Bu 1996'da mı? Bunlar hiç bilinmiyor. Ben de mesela ilk defa duyuyorum evet. şimdi. Aslında şey bahsettik bundan ama mahkum öldürülmesi olarak bahsettik. Ha, bu. Evet. Hatta onların haklarını savunan bir avukatın gözaltına alınmasıyla başlamıştı oradaki isya. Evet ama o mahkumlar böyle mahkumlar. Yani evlerinden evet. birden alınıp. Tabii çok sayıda politik mahkum var. Libya'da. Evet. Bu Tunus ayaklanmasından sonra bir miktar mahkum serbest bırakma süreçleri başladı. Aslında biraz öncesinde de başladı mahkum serbest bırakma. Hatta adamı serbest bırakıyorsun ama 10 senelik hakkında olacak falan diye bir takım tartışmalar falan başlamıştı. Ee... Şimdi ilk peki ilk hisse biraz önce girmeden önce koridorda da konuşuyorduk. Bu Tunus devriminden de bu İlk duyulduğundan hemen kısa süre sonra Tunus'taki ayaklanmanın başkaldırının galiba bazı yansımaları olmuş. Şöyle bir şey oldu. E, Tunus'tan hemen sonra e, bize anlatıldığı kadarıyla biz tabii anlamıyoruz Arapça olduğu için ama Kaddafi televizyonda e, halkla bir konuşmasında halktan bir vatandaşın ya bize ev yapıyorsunuz ama evleri halk komiteleri kendi yanlarına yandaşlarına peşkeş çekiyor gibi bir laf etmiş. O da demiş ki ya bir boş evi bul yerleş demiş. Hiç, kimse seni çıkaramaz oradan demiş. Ona öyle der demez. Ertesi gün, o akşam aslında gece iki gibi e, bizde bizim dernede bir konut inşaatında yaklaşık 500 ya da 600 konutluk ya da belki biraz daha fazla e, Koreli bir firmanın bütün konutları işgal edildi. Şantiyesi yakıldı, talan edildi. Üç tane Türk şirketi e, şantiyesi yine talan edildi. Tunus'tan hemen sonra, yaklaşık bir ay önce, bir, bir buçuk ay önce e, bütün şantiyeleri talan edildi. Evler işgal edildi. Ve bu hiç basına konu olmadı. Hiçbir yerde duymadık biz bunu. Evet, Dünya evet. basında duymadık. Aslında ciddi de bir olaydı. Çünkü yandı şantiyeler yani. Hani şu ankine benzer bir olay oldu. Küçük çaplı. Şu ankine benzer bir olay oldu. Ee, yaklaşık biz oradaki polis şeflerine sorduk dedik. Yani niye hani bir müdahale olmadı? Çünkü yarın bizim şantiyede böyle bir şey olursa ne yapacağız dedik. Onlar dediler olmaz. Çünkü bu sadece ev işgallerle ilgili bir şeydi. Bunlara da müdahale etmiyoruz. Çünkü liderlik... Yani tra Trablus, üç dört gün müdahale etmeyin, e, halkı galeyana getirmeyelim e, şeklinde bir öneride bulunmuş ya da işte talimatta bulunmuş. Bunu da açık açık söylüyor. Açık açık söylüyor. Yani çünkü Tunus'te devriminden sonra onun yansımasından korkuyorlardı. Onun için bir miktar işte yani çok tabircayse halkın gazını almak gibi bir şey yapmışlar. Sonra 3-4 gün sonra hakikaten boşalttılar çentere ya da beş gün sonra. Yani Gaddafi'nin e, albayın değil Tam bir demagojik yalan yani aslında. Evet, evet. İstediğiniz kesinlikle. eve sahip olun diye böyle o onun eksantrik bir devrimci hamle gibi görünmüyor peki. Aslında ince bir hesabı oldu anlaşılıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten yerleşim dedi evlerin birçoğu bitmemiş evler. Yani tuğla düzeninde, düzeninde olan evler. Yani sıkıntılı bir süreçti ama o süreçte hiç, hiçbir yere konu olmadı. Peki Hı. burada e, bu Anladığım kadarıyla çok fazla konut inşası var e, Libya'da. E, vardı en azından. E, neye göre dağıtılıyor? veya yani? ne? Şimdi bu konutların, özellikle bizim derne'deki yapılan konut inşaatlarının... E, bir, mesela ayda 50 lira taksitle vatandaşa satıldığı, işte bankaların kredi verdiği, kredi kolaylıkları tanıdığı... ...herkesi ev sahibi yapma yönünde bir sistem uygulandığı söylendi bize. E, ama hani bu... 50 lirası dahi olmayanlar da var tabii. Ayda yani 50 lirayı dahi vermeyecek olanların bir konut sorunu yine de vardı. Ee, tamamen herkesi konut sahibi yapmak için. Bir de şöyle bir şey biz e, öğrendik. Amerika tarafından bloke edilmiş Libya'nın paraları olduğunu. ve Amerika'nın bu paraları e, Amerikan firması kontrolünde e, Libya'da imar inşaatları, yani bizim yaptığımız altyapı gibi, konut inşaatları gibi inşaatlar yaparsa Libya'ya, e, pay der pay belirtildi. Bizim yaptığımız projenin de böyle bir projeden, böyle bir kaynaktan finans aldığı ve bu bazda 64 milyar dolarlık bir proje. Şu an yani şu an derken tabii o an Libya'da sürüyor olduğu bize belirtildi. Hmm. <gülüyor> Fakat sonra <gülüyor> peki yaptı <gülüyor> Bey yani esas olarak şeyi Geri alındı ama böyle bir Altyapısı da olduğu da Anlaşılıyordu ki geliyor yani evet. Tunus'taki Şey Mıs Mısır'dan Haberleri gelmeye başladı mı sonra Kesinlikle Mısır çok sıkı takip edildi Mısır'daki Olay başarıya ulaşınca Yani Üstü Mübareğin gidişi kesinleşince Mailler atılmış Bize yine onlar söylendi 17 Şubat'ta artık Yeter Bu ee, Gazap günü herhalde öyle bir şey evet, söylüyorlar. Gazap günü. Ee, gazap günü 17 Şubat artık son bitti. Bunu geri alacağız. 42 yıllık iktidara son. Yani Libya'da aslında çok ciddi bir gelir eşitsizliği. Yani bir anda e, çok e, petrolden dolayı gelirin fazla olduğu bir ülke var ama öte yandan bu gelir dağılımının da çok ciddi bir bozukluğu söz konusu. Yani sizin dediğiniz 50 işte lira veya neyse o birim e, ayda bir taksitle satılan evler ama bunu alamayan ve Kitleler halinde. Bunların oluşurdu büyük kitleler de var. Böyle yoksullar da var Libya'da anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. Yani gelir eşitsizliği mutlaka var. Yani Libya aslında paralı bir ülke ama çok gittiğiniz zaman çok sefil bir ülke görüyorsunuz. Evet yani, yani hatta bir rakam daha yeni bu sıralarda biz de takip etmeye çalışıyoruz burada. Yüzde kırkı nüfusun. Aşağı yukarı 2 dolar mesabesinde gün, günlük gelirle geçinmek zorunda ki bu tabii felaketmiş. Böylesine bir zengin ülkenin de daha büyük bir çelişki bu. Yani ülke çok zengin gelir anlamında biliyorsunuz çok zengin. Ee, ama günde 3 lira filan yani. Evet. Evet sonra bu başladı 17 Şubat. 17 Şubat'ı biz bekledik hani ne olacak diye. Bir miktar şöyle bir şey. E, Libya'da iş çalışmayanların 200-300 lira gibi yani ölmeyecekleri kadar aylık devletten para almaları söz konusu. Bunu da bir sürü prosedürle alıyorlar filan. E, acaba hani bu onu engeller mi? Ya da 300 lirayı 500 lira yaparlar ya da 700 lira yaparlar. Böyle şeyler söylendi çünkü. E, biraz artacak halka para dağıtılmaya başlanacak. Ve dolayısıyla yani Mısır'da ve Tunus'ta olanlar burada olmayacak dendi. Evet. Bir miktar bunun ipuçları da verildi. Mesela bazı krediler affedildi mi affedildi. Fakat ama artık halkın hani herhalde bıçak kemiğe da. dayandı ki bunlar çok para yetmedi. Hatta bize de şey önerileri yapıldı. Hani siz de Libya'lı maaşlarınızı artırın. Çünkü yoksa devlet daha çok maaş verecek. Siz Libya'lı bulamayacaksınız gibi. Ee, biz 17 Şubat günü Bingazi ve Derne'de biz Derne'deyiz bu arada. Hı hı. Onu söylemiştim baştan pardon. Ee, olaylar başladığı söylendi. Aslında ilk önce gösteriler başladı. Tamamen yani barışçıl bildiğimiz gösteriler başladı. Fakat bu gösterilerde polis silah kullandı ve Derne'de 8 kişiyi, 8 sivil gösterici öldürdü. Ee, buna karşı göstericiler de iki polisi öldürdü. Yani ilk çatışmalar 17'sinde başladı. Haberini aldık biz böyle. Sonra 18'inde Derne'liler, Derne'deki bütün polis istasyonlarını, polis arabalarını, polis kontrol noktalarını, Yaktılar. Hatta bizim de tanıdığımız bir polis şefini öldürdüler. Ee, bütün devlet dairelerini, mahkemeleri orada cevazat diyorlar. <gülüyor> Çok özür dilerim. Ee, orada cevazat dedikleri, yani bizim pasaport işlemlerini yapan devlet dairelerini yaktılar. Ee, gümrükte ne kadar e, gümrüğü yaktılar. Liman kentinde Liman gümrüğünü yaktılar tamamen. Ee, biz ben, ben bunun bir kısmını sokakta izledim. Merak ettim. Bir çıktım sokağa baktım. Hakikaten hepsi yanarken gördüm. Evet, başlangıç noktası anlaşılan polisin 8 kişinin üzerine ateş açarak ateş halk üzerine ateş açarak 8 kişi öldürmesi. Ondan sonra artık Okyay'dan ok çıkıyor anlaşıldı. Yani. Benzeri Bingaz'de de olmuş evet. aldığımız haberlere göre. Ee, sonra dernede işte bizim şantiye önce MESA'nın şantiyesi Mesa şirketinin şantiyesini basıldığını öğrendik. Sonra bizim şantiyeye geldiler. Ellerinde işte palalar daha çok palalar var. Bu da önemli bir nokta. Ben hiçbir ülkede Palalarla yani bildiğiniz küçük kılıçlarla saldırı yapıldığını görmedim. Çünkü Libya'da polisin dahi silahı çok sınırlı. Çünkü Gaddafi aslında polislerini silahlandırmamış. Güvenmiyor. Çünkü. Güvenmiyor çünkü evet. evet çok doğru. Yani şimdi sonuçta dernede koskoca bir ordu var. Yani daha doğrusu askeriye var diyelim. Hani ordu demeyelim ama hani bir askeri bir askeri birim var. O askeri birim halkın eline geçti. Biz döndüğümüz güne kadar halkın elindeki silah o kadar sınırlı ki. Yani bizdeki bireysel silahlanmadan doğan silahları toplasanız herhalde onun on katı falan eder yani. Yani askeri birlik halkın tarafına geçtikten sonra bile çok sınırlı. Çok çok sınırlı ve çok iptidai silahlar yani. Evet orduyu çünkü kendisi zaten darbede kullandığı için kendisini devirmesinler korkusuyla herhalde gayet sınırlı. Kesinlikle kesinlikle. Gütsüz tutuyor anlaşılan. Ee, dolayısıyla bizim şantiyeli işte, böyle palalarla ve silahlarla yani geldiler, arabaları çaldılar, ofisleri kırdılar, evle evleri yaktılar filan. Biz de işte o gece 2 iki buçuk saat bunu biraz böyle film izler gibi izledik. Karşımızda oldu çünkü hepsi. Hani biz işe, bütün çalışan arkadaşları meydanı topladık. Onları bir kısmını düğün salonuna gönderdik, bir kısmını da işte evlerin böyle sığınak gibi en aşağıda, en altlarında, zemin kat böyle Arapların biraz da divan geleneği var böyle toplantı geleneği. Toplantı için de düğün için de Büyük salonları var. Oraları topladık. Biz de orada kaldık. Ondan sonra ertesi gün olayları izlemeye başladık. Bu sizin şirkette yağmalandı yani. Yağmalandı evet. evet. Hiçbir şey evet. Bütün insanların kişisel eşyalarına kadar gitti. Çalışan arkadaşların. Elleri, bazılarının elindeki valizi almışlar. E, o yüzden bazı işçiler tamamen şeyle döndüler yani. Giysileri de döndüler. Üst, üstündeki giysilerle döndüler. Evet. E, ertesi gün şöyle bir şey oldu. Biz işte yattık kalktık, şeyi bekledik yani artık nasıl olacak, tahliye edeceğiz, ne yapacağız, ne olacak. Kaddafi'nin askerlerini gönderip derneği tekrar geri alacağı haberleri geldi. Biraz da bekledik aslında yani bekledik derken yani böyle bir şey tahmin ediyor tahmin ettik. şöyle Çünkü Kaddafi'nin sonucu bir ordusu vardır diye tahmin ediyorduk. Kendisine bağlı özel bir ordu anlamında hem öyle hem sonuçta bir ordu var orada yani bir şekilde. Çünkü insanlar senede bir ay askerlik yapıyorlar orada. Ee, bugün asker geliyor, yarın asker geliyor, yarın, yarım saat sonra asker geliyor şeklinde bir asker beklentisi vardı. Fakat biz asker beklentisini tabii olumlu anlamda düşünmüyorduk. Çünkü asker gelirse, çünkü derne ilk gün 18'i sabaha artık muhalefetin kontrolüne geçmişti. Hı hı. Bütün polisiye, askeri, devlete e, mekanizmaları çöktü. Sahaba Camii diye ee, Hazreti Muhammed'in işte sahabelerinin gömülü olduğu, e, orada mezarlığının olduğu bir camide merkez üssü yaptılar. Etrafını Hı. makinalı tüfeklerle korumaya aldılar oranın. Orayı merkez üssü yaptılar ve 18'i sabahından itibaren tamamen yani ondan sonra neredeyse hiç silah, silah sesi duymadık biz. Kontrol, ee, tamamen ne? muhalefete geçti kontrol. Hı. Dolayısıyla da aslında biraz emniyetli bir yer oldu. Çünkü o şantiye yağmalamaları dışında Şantiye yağmalama, yağmalama, yağmalamaları sürecinde de bize, insanlara bir saldırı olmadı. Yani yoksa isteseler çok rahat. Hepimiz orada işte silahsız, milahsız. Adam palasıyla bile istese doğrar bizi. Ya da ne bileyim silahıyla ateş eder, öldürür. Öyle bir şey olmadı. Üzerimize şey de olmadı. Yani bir silah da doğrultmadı da. Sadece hani arabaya çalmaya çalışan adama müdahale eden biri olursa... ona Aynen. Peki şimdi bu haberleşmeyi nasıl ailenizle ve şirkette yani İstanbul'la ve Türkiye'yle nasıl sağlıyordunuz? Bizim şeyimiz tamamen kesildi, bizim yurt dışı aramalarımız. Bütününü kapattı çünkü bildiğim kadarıyla hemen evet. internette dahil olmak üzere telefonlar falan hepsini ilk iş kapattı. Yabancı Doğru. medyayı suçlu buluyor zaten. Bütün diğerlerinin de yaptığı gibi. Doğru, kesinlikle aynı, aynı sistem oldu eee interneti ve her şeyi kesti fakat enteresan bir şekilde yurt dışından aranabiliyorduk. Hmm. Yani biz arayamıyorduk ama yurt dışı bizi arayabiliyordu. Biz de bizi arayan insanlara işte şunu arayın, buna bunu söyleyin, buna şunu söyleyin diye sürekli aranmamızı aktif hale aktif tutmaya çalışıyorduk. Yani tamamen aranarak iletişim kurduk. Bir de bazı noktalarda yani e, internet kesilmeyen çünkü uydu internet nedeni internet kesilmeyen birkaç arkadaşımız vardı. işte çölün içinde şurada burada. Onlar üzerine internet üzerine mesaj oluyorduk. Hmm. onları arıyorduk dahili olarak dahili telefonlarımız açıktı çünkü yani bir Libya'yı ya arayabiliyorduk ama çok zor tabi yani arayabiliyorduk derken hmm. çok kolay bir şekilde değil 10 kere çeviriyoruz bir kere düşürüyoruz o düşürdüğümüz zaman diyorduk işte Türkiye'de şuna bir mesaj gönderin o bizi arasın şöyle yapın böyle yapın ancak o şekilde haberleşebiliyorduk bizi ararlarsa haberleşebiliyorduk aramazlarsa haberleşebiliyorduk bir ara o da çöktü tamamen aranmıyorduk sonra tekrar düzeldi ee, o herhalde kontrolün el değiştirmesiyle filan ilgili bir şeydi diye tahmin ediyorum. Bu arada Devlet Televizyonu'ndan tek kanal galiba anlaşılan zaten evet. <gülüyor> duruma ait bir gelişmeleri izlemek imkanı oluyor mu? Ne veriyordu? Devlet Televizyonu tamamen bir müzik programı yapıyordu. <gülüyor> bir de Kaddafi destekleyenlerin gösterisini yapıyordu. Yani evet. Onları gösteriyordu. Evet. Yani çok enteresan. Eğlence programları gösteriyordu. yani. Ama onun dışında işte El Cezir'e vesaire onları izleme imkanı oluyordu. Bir de bir Lübnan El Cezire'yi evet. izleyebiliyordunuz. Evet evet, El Cezire'yi izleyebiliyoruz. Zaten oradan takip ettik. Bizde ne oluyor diye. <gülüyor> evet, de aslında yani bütün dünyada sanıyorum en iyi bütün bu devrimler sürecini, halkalarını El Cezire'den izlemek mümkün. mümkün oluyor. Çok iyi bir yayın yapıyor bence. Evet. Peki biraz da yani yavaş yavaş sonlara da geliyoruz. Biz tahliye meselesini de birazcık anlatır mısınız? Tahliyeden önce isterseniz 19'u sabahı şöyle bir şey oldu. ...Labra'a kadar geldi... ...Kaddafi'nin askerleri... ...Labrak'ta çok şiddetli çatışmalar oldu... E, ...ve çok insan öldüğü söylendi... Bir şey, yani orada kırılma noktası şeydi... ...Eğer Labra'a geçseydi... E, ...Kaddafi'nin askerleri Derne'ye gelebilirdi... ...ve Derne düşerse... ...direnişin kalesi düşmüş olacaktı... Hmm. ...Labrak çatışmasının ertesi günü... ...beni karargahlarına götürdüler... Bu Dedi, isyancılar. Isyancılar. bak gel... ...kimle savaştık biz dediler... E, Niye beni seçtiler onu da çok net bilmiyorum. Çünkü hakikaten orada bir politik konuşma yapmıyorduk insanlarla. Ee, gittim sahaba caminin içinde. Kimseyi sokmadıkları bölümlere soktular beni. Ve orada şeyleri gördüm. Ee, Labrak çatışmasında esir alınan ama ağır yaralı olarak esir alınan askerleri gördüm. Ee, bir tanesi Nijeryalıydı bir tanesi Tunusluydu. yani ha, bu de Arapça'nın paralı Arapçası askerleri. Yani. askerleri. 20'ye yakın asker de yere dizilmiş. Bunları yaralı diye getirmişler ama bir kısmı yolda ölmüş tahmin ediyorum. Orada serili bir şekilde yatıyorlardı. Onlardan fotoğraf çektirmediler ama diğer iki arkadaşın, yani iki askerin arkadaşı değil, iki askerin fotoğrafını çekme, çektim. İşte Bu paralı askerler. Paralı askerler, <gülüyor> evet. Yani öyle bir enteresan bir şey oldu. Yani bir iki Arapça bir şey sordum. Ancak herhangi bir yanıt alamadık. Biraz konuşmaya da mecelleri kalmamış aslında ama Arapça da bilmiyorlar dediler. Yani bunlar Arapça bilmiyor bilmiyorlar, bunlar değil dediler. Evet resmen kiralık askerler ve evet. par paralı haydutlarla götürmeye çalışıyor. Hala da tabi bu sabah böyle. Bir, bir bilgi daha geldi bize o da çok önemli diye düşünüyorum. Kaddafi'nin böyle 50 bin tane adamı olduğunu böyle derken küçükten 6 8 yaşında alıp büyütüp kendini olan olası bir isyanla kullanmak üzere 40 bin tane adamı olduğunu söylediler. Bunlar da onlardan dediler. Bu adamlar doğar büyür Kaddafi'yi tanır. Başka da bir şey tanımaz dediler. Hapça yani, bilmemesi ilginç bir şey o zaman evet. yani. Evet. Evet peki o zaman e, bir de e, tahliyede iki dakikamız var herhalde değil mi? Evet yani tahliye konusunda. Tahliye dedik, konusunda biz dernede, derneden çıkamayacağımızı anladık. Yani Bingazi'ye gidemeyeceğimizi anladık. Dedik ki buraya bir gemi gelsin. Bir gemi süreci başladı. Gemi süreci başladıktan sonra bize gemi geldiği söylendi. Ancak bize gelen geminin son dakika rotası Bingazi'ye çevrildi. Öyle olunca biz e, Mısır üzerinden gitmeye karar verdik. Mısır üzerinden işte Kahire'den ya da işte İskenderiye'den gitmeye karar verdik. Fakat son dakika şöyle bir bilgi aldık. Dediler ki e, yabancı işçileri gemileri almıyorlar. Yani bizim Vietnam'da işçi arkadaşlarımız vardı. Onları almıyorlar dediler. Biz de o zaman dedik ki Vietnam'da gitmiyorsa... Tabii Türkleri gönderdikten sonra kalan bir 4-5 kişilik grup biz gitmeyeceğiz dedik. Yani Vietnam'da organize etmeden gidemeyiz dedik. Onları bırakın diye bir iki e, yani bırakın derken biz onları birkaç gün sonra organize ederiz diye e, bir iki mesaj geldi. Ama biz olmaz dedik yani biz onları bırakamayız. Çünkü onlarla biz bir arada çalıştık. yani evet, çok aynı önemli şirketiniz. bir nokta var. E, gemileri alınmamaları da çok ilginç. Çünkü gemi bizim yani Türkiye'nin gemisi Türkiye'den onları çok rahat organize etmek ve göndermek mümkün olabilirdi. Öyle bir şey yaşadık yani yabancı ama son, son, sonra herhalde o konu aşılmış. Bir sürü yabancı tahliyesi gemilerle olmuş diye duyduk ne kadar doğru. Ben de çünkü çok izlemedim. İzleyemedim e, Libya'dayken. Evet şimdilik tabii hiç dönüp dönmeyeceğiniz bile belli değil. Belli değil artık evet. yani. O konu artık Dar'ın e, nasıl şekilleneceğiyle ilgili bir şey. Ya da Libya'nın nasıl şekilleneceğiyle ilgili bir şey. Evet. Abdullah'a çok teşekkür ederiz son derece e, ilgi çekici detaylarla gözümüzün önünde canlandı mesele. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Çok Kağırız teşekkür ederim. Seni. Evet böylece de kapatıyoruz programımızı. Açık bugünkü program böyle yoğundu dünyadaki hareketlerle ilgili. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece birden itibaren dinleyebilirsiniz.